Arkası Yarın Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Birinci Bölüm Yazan Mine Artu Mutlu Gün Yöneten İskender Bağcılar Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk Efektör Ersin Temelli Bu bölümde rol alan sanatçılar Genç Mehmet Akif, Fatih Özku Kadri Efendi İskender Bağcılar Ali Alper Yakıcı Birinci Kadın Seda Can ikinci Kadın Demet Akat Şerife Ayşe Kurtel Birinci Adam Tarık Şerbetçioğlu ikinci Adam Sait Çataldar Veliye Bahar Karadeniz Nuriye Hilal Akat Geliniz. Sen mi geldin Mehmet Akif? Gel. Geç içeri. Hoş gelmişsin. Beni çağırmışsınız Kadri Hocam. Doğrudur. Çağırdım. Senin şu durumunu görüşmek isterim. Fark etmeden bir hata mı işledim? Öyleyse ben elbette... <gülüyor> dur Akif dur. Rüşdiye'deki eğitimin boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca derslerinde hep birinci oluyorsun. Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip ettiğini duyarım. Senin yaşındaki bir genç için iftihar edilecek şeyler bunlar. Evet Kadri Hocam. Rüştiyedeki derslerimin dışında, Fatih Camii'ndeki halka açık derslere de katılarak, Sadi'nin Gülistan, Rumi'nin Mesnevi'si ve Hafız'ın Divanını okuyarak Farsçamı ilerletmeye çalışıyorum. Kur'an hıfzıma da devam ediyorum. Sekiz yaşında hafızlığa başlayan bir talebenin Kur'an-ı Kerim'e olan bu bağlılığı ve sevgisi pek bir ala. En kısa zamanda da hıfzımı tamamlayacağım efendim. Peki daha başka neler yaparsın Mehmet Akif? Ee, ayrıca Türkçe derslerinde Hürriyet perver aydınlardan siz her sekli hoca kadri efendimizi örnek almaya gayret ederim efendim. <gülüyor> Hitabetin de pek yerindedir. Rüştüye'yi bitirmeye az kaldı. Bitirdikten sonra isteğin nedir? Annem medrese öğrenimi görmemi istiyor. Babamsa mülkiye idâdîsine kaydolmamı isterler efendim. E ee, sen ne istersin? Ben çevrem için faydalı olacak her neyse onu yapmak isterim efendim. Fatih Camii Medrese Hocası baban Mehmet Tahir Efendi seni iyi bir genç olarak yetiştirmiş. İleride iyi işler yapacağın aşikar. Mehmet Tahir Efendi'ye selamımı ilet. Emriniz olur efendim. Sana imreniyorum Akif Ben senin gibi bir talebe olamadım Ejdebi lisanını hiç anlamıyorum Tülmon <gülüyor> ön taladiferen Bak yine anlamadım görüyor musun Ne dedin az evvel Herkesin farklı bir istidadı var dedim Seninki Fransızca değil demek Ali Misal ben de senin gibi güzel resim yapamıyorum Ama sporda da iyisin Denizi gördünüz mü biliniz ki Mehmet Akif o an bir balık gibi denizdedir <gülüyor> Yine de en sevdiğim pehlivanlıktır Mahallemizdeki kıyıcı Osman'dan güreş dersleri aldım haberin ola <gülüyor> Ne o? Küçük bir latife sebebiyle güreş tutup beni dövmeye mi niyetlendin Mehmet Akif? Pehlivanlık bir güç gösterisi yahut bir spor değil Bünyenin bir faziletidir Pehlivanlar kötülük bilmez Temiz insanlardır Zaten dik kaşların ve sabitlenmiş bakışların Senin bir pehlivan gibi sağlam ve kararlı olduğunun delilidir benim için <gülüyor> İşte sen de şimdi tam bir ressam gibi konuştun o resimler rüştiyeyi bitirmeye yetmiyor ne yazık ki. Çalışmam için evdeki Fransızca kitaplarını bana verecek olman büyük nezaket. Lakin benim gibi tembel bir öğrenci için beyhude bir çaba gibi geliyor bu bana. Bizim ev şu sokağın sonunda. Bizim eve kadar koşalım. Ben kazanırsam bu tembelliği bırakacak ve Fransızca dersine hırsla sarılacaksın. Ne yapalım? Sınıfın en çalışkan öğrencisinin sözünü dinlemek zaruri. O halde koşmaya başla Ali. <gülüyor> Zanlımca bu sefer seni yenebilirim Mehmet Akif. <Gülüyor> Emir Akif, Akif dur Ne oldu? Nefesi mi tükendi? Pes, pes Sen kazandın Takatim kalmadı koşmaya Koşuyu kaybettiğine göre En kısa zamanda Fransızca çalışmaya başlıyorsun Gerekirse birlikte de çalışırız Nasılsa evi de öğreneceksin şimdi Bak şu köşedeki sarı ev İmtihanlara daha var Vakitlice çalışırsak geçmen mümkün olur. Sizin evin önü niye o kadar kalabalık Akif? Bir şey mi olmuş? Haklısın. Evin önü çok kalabalık. Seyyar manav geldi desek... ...bunca insanın orada ne işi var? Ali sen ne olduğunu anlayabildin mi? Hayır buradan ne olduğu anlaşılmıyor. Biraz hızlanalım. Kadınlardan bazıları ağlıyor gibi. <Gülüyor> Anne! Anne! Akif! Akif! Dur bekle beni Akif Anne Dur Akif sakin ol Annem nerede ne oldu Nuriye nasıl Merak etme Mehmet Akif Annen de Nuriye de iyi. Yukarıda var. Başın sağ olsun Akif. Allah sizlere uzun ömür versin. Baban Mehmet Tahir Efendi çok iyi insandı. <gülüyor> Baba! <gülüyor> Efendim? Hala çalışıyor musun oğlum? Yemek hazır. Bir şeyler yemeyecek misin? Aç değilim anne. Senin bu halini görmek beni üzüyor Akif. Ne varmış halimde anne? Ben gayet iyiyim. Bak babamın istediği gibi mektebi idadiye giden koskoca adam oldum. Babanın vefatından sonra sesin soluğun çıkmaz oldu. Az yemek yiyorsun. Takatini kaybedeceksin diye korkuyorum Akif. Bir sen, bir de kız kardeşin Nuriye'den başka kimsen mi var benim evladım? Korkunun lüzumu yok anneciğim. Dersler ağır. Fazlaca çalışmak lazım. Başka mühim bir şey yok. Mülkiye idadesini yüzümün akıyla bitirmem zaruri. Eskiden arkadaşların gelir giderdi eve. Şimdi kimseyle görüştüğünde yok. Okulda muallim Naci ve İsmail Safa gibi tanınmış edebiyatçılardan dersler alıyorum. Sonra şiir yazıyorum. Daha ne olsun? İşte o şiir dediğin şeyi ben hiç anlamıyorum. Nasıl yazıyorsun onu hiç bilmiyorum. Ama üzümlü pilavı da iyi yaparım. Seversin diye bol üzümlü pilav yaptım. Gel bir lokma bir şeye hiç olmazsa. <gülüyor> üzümlü pilav yapıldıysa o pilavı yemek mecburidir. İşte şimdi bu üzümlü pilav yüzünden... ...neşem ziyadesiyle yerine geldi Şerife Sultan. Hah şöyle gül biraz. Ayran da yaptım pilavın yanına. Şekerpare de var. <gülüyor> Allah! Şekerpare de mi var Valide Hanım? Daha evvelden söyleseydiniz... ...çoktan gelip masaya kurulmuştum ben. Hem ne demişler bilirsiniz... ...sofra bekletmeye gelmez. <gülüyor> Dur acele etme... Şekerpare yemekten sonra Abi ne oldu? <gülüyor> Hemen dışarı çıkmamız lazım. Sokak başındaki evler yanıyor. Hadi. Ne diyorsun? Hemen birkaç parça bir şey alayım yanıma. Nuri, şurada çeyizlik örtülerin olacaktı. <gülüyor> Vakit yok anne. Nuri, her şeyi bırak. Hemen çıkmamız lazım. Bütün sokak duman içinde. Duman evet oluyor. <gülüyor> Allah'ım sen koru ya Rabbim. <gülüyor> Baban Tahir Efendi'den yadigar secade var. Onu almadan çıkmam. <gülüyor> Çabuk ol anne. Hemen çıkmamız lazım. <gülüyor> tamam anne secadeyi aldım. Çıkalım. Abi yalıyor. <Anne var! gülüyor> kaçsın. Kaçın canınızı kurtarın. İşte kahvelerimiz de hazır. Nuriye yapardı. Zahmet oldu sana da Veliye. Olur mu hiç öyle şey? Nuriye zaten yeteri kadar yardım ediyor bana. Çok iyi yetiştirmişsin. Çok aklı başında, hamarat, edep erken bilen bir kız maşallah. Bırak da bugün dinlensin hiç olmazsa. Sağ olasın Veliye. Fatih'teki yangın bizim gibi kaç ailenin ocağına sıçradı. Kaç ailenin canı yandı bizim gibi. Size nasıl teşekkür etsek bilmiyorum. Sen, Nuriye ve Mehmet Akif bizim misafirimizsiniz. Misafirlik birkaç gün olur. Aylardır buradayız. Şerife, biz akrabayız. Hem Fatih Camii Medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'nin büyük hatırı vardır. Herkes gibi bize de büyük yardımları olmuştur rahmetlinin. Ah oh, Tahir Efendi, ah koskoca bir sene onsuz nasıl da geçip gitti? Daha Tahir Efendinin acısının üzerinden bir yıl geçmeden bir de bu yangın. Gelirken sizin evin önünden geçtim Şerife. Ev diye bir şey kalmamış. İstanbul'un en güzel semtlerinden Fatih neredeyse yok oldu bu yangında. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Bak, oğlun Mehmet Akif sağlıklı. Yanında. Kızın Nuriye de. Çok şükür Rabbime. Allah evlatlarıma sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. Onlar olmasa ben ne yapardım? Çok şükür bugünümüze. Aklı başında bir evlat. Mülkiye Mektebi'nin idadi kısmında okuyan başarılı da bir talebe. Babasının ölümü Akif'i çok sarstı. Çok hassas ve içe dönük bir çocuk. Yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. Daha okulun bitmesine çok var. Bir düzen lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Sen sıkma canını. Rabbim her şeyin ecrini verir. Bir çıkış yolu mutlaka gösterir. Öyle diyorsun da o kadar kolay mı bu işler? Rahmetli Tahir Efendi'nin seneyi devriyesi için yarın helva dökelim mi Şerife? He? Ne dersin? Çok iyi olur. Ben diyecektim de diyemedim işte. Tamam o zaman. Mutfakta irmik olacaktı. Şeker de var. Dur bakayım. Ya ne kadar kalmış? Bir güzel helva dökeriz rahmetlinin hayrına. Bütün mahalleye de dağıtırız. Hayrola? Sabahın bu saatinde. Kim ola ki bu? Hayırlı günler. Ben Şerife Hanım'ı arıyordum. Burada diye haber aldım. Evet, Şerife Hanım burada. Buyurun, içeri geçseydiniz. Yok, geçmeyeyim. Bir haber verip gidecektim ben. Tamam, tamam. Şerife'yi çağırayım. Şerife! Efendim? Gel Şerife. Seni görmek isteyen biri var. Hayır olsun. Kim görmek ister ki beni? Merhaba Şerife Hanım. Ben Mustafa Sıtkı Efendi'nin yardımcılarından Seher. Size bir haber iletmemi istediler. Lakin ben Mustafa Sıtkı Bey'i tanımam. Bir yanlışlık olmasın? Haberin mahiyeti ne ola? Hayır olsun. Hayırdır, hayır. Fatih Camii Medresesi hocalarından eşiniz Mehmet Tahir Efendi'nin eski bir talebesi Mustafa Sıtkı Efendi'den bir haber var size. Mustafa Sıtkı Efendi zamanında hocası Mehmet Tahir Efendi'den çok iyilikler görmüş. Yangında evinizin yandığını duyunca da Mehmet Tahir Hocam'ın bende hatırı var. Ailesi sıkıntı çekmesin demiş. Mustafa Sıtkı Efendi kızınız ve oğlunuzla yaşayacağınız küçük bir ev yaptırıyor sizin için. Allah'ım bu haber gerçek midir? Allah'ım. Dur Şerife dur. Sevinçten bayılacaksın neredeyse. Bak yüzün bembeyaz oldu. Rabbim sana hamdü senalar olsun. Ben sana demedim mi Şerife? Rabbim bir çıkış yolu gösterir demedim mi? Dertlere derman olan Rabbim. Sen ne büyüksün. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Akif oğlum, sen daha yatmadın mı? Yatmadım. Kur'an dinlemek bana her zaman iyi geliyor. Senin o güzel sesinden dinleyip öyle yatarım dedim. Rabbime şükrediyorum. Babana, bu evi bize bahşeden Mustafa Sıtkı Efendi'ye dua etmeden olmaz. Nankörlük olur. Sen yine keyifsizsin kaç gündür? Neyin var? Anlat bakayım sen bana derdini. Dert değil anne. Birkaç gündür sana söylemeye çekindiğim bir karar. Ne diyorsun? Yoksa gönlüm birine mi düştü? Evlilik için daha erken değil mi oğlum? <gülüyor> Yok evlilik değil. Daha çok istikbalimle ilgili bir karar. Anlat bakayım sen bana. <sighs> Mektebi İdadi'den ayrılmaya karar verdim ben anne. Tövbe tövbe. Bu da nereden çıktı şimdi? Başarılı bir talebeydin sen. Ben öyle biliyorum. 17 yaşıma girmek üzereyim anne. Bir an önce meslek sahibi olmak istiyorum artık. Senin ve kardeşim Nuriye'nin geleceğini düşünmem lazım. Okumadan nasıl olacak o dediğin şey? Yeni açılan Mülkiye Ziraat ve Baytar Mektebi. Bu mektebe girmeyi gençler için teşvik olacak, hem burslu okuma imkanı veriyor, hem de mezunlarına memuriyet vaat ediyor. Düşünsenize anneciğim, mezuniyetten sonra 800 kuruş maaşla memuriyete başlayacağım. Şu an okuduğum Mülkiye İdaresi'nden mezun olsam, iş bulma imkanım pek yok. Bulsam da maaş çok az. Benim kaybedecek tek bir anım bile yok anne diyeyim ki ben şimdi sana. Bu dediklerini ben bilmem anlamam. Elbet yine en iyisini sen bilirsin Mehmet Akif. O halde ben gidip namaz kılayım. Hayırlı olması için Rabbime niyazda bulunayım. <Gülüyor> Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşçakalın sevgili dinleyenler. Arkası Yarın Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy İkinci Bölüm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 Ferit, Sayit Çataldar, Yarbay Mehmet Ali Bey, Turan Günay, Rıfat Hüsamettin, Bora Sivri, Birinci Ses Berk Avcı, İkinci Ses Tarık Şerbetçioğlu. Mehmet Akif soy oldukça başarılı bir öğretim. Rüşdiye'den sonra mülkiye idadesine kaydolur. Burada eğitimine devam ederken babasını kaybeder. Babasının kaybının ardından Fatih'teki evleri yanan Mehmet Akif, ailesini ayakta tutabilmek için büyük bir sorumluluk almıştır. Mehmet Akif, mülkiye idadesinden ayrılıp mezunlarına memuriyet imkanı sunan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kaydolmaya karar verir. Hava ne kadar güzel Mehmet Akif. Ders arasında dinlenmek için halkalı baytar ve ziraat mektebinin bahçesi ziyadesiyle güzel bir yer. Ooo, Mehmet Akif sana diyorum ama sen yine eline kalem kağıdı alıp başka dünyalara dalmışsın. Bir şey yazıyordum, dalmışım. Yazdığın nedir bana da göster desem göstermezsin bilirim. Hep böyle muammalı bir telaş içerisinde yazıyorsun. Öyle sıradan, değersiz şeyler işte. Sınıf birincisi olmanın sırrı sürekli yazman desene. Mesleğini sevmek desek daha doğru. Yaptığım işi iyi yapmak gibi bir zaruriyet hissediyorum. Kitapların yine yanında. Bugün yanındakiler... Mevlana'nın Mesnevisi, ünlü şair Hafız'ın kitabı, Fransız Edipler'in eserleri ki en çok sevdiğim Fransız bakteriyolog Pasteur'le ilgili kitaplar. Pasteur büyük bir deha, mikrobiyolojinin babası. Onu anlamak için daha çok okumak lazım. Onun çalışmalarını yerinde öğrenmek ne iyi olurdu. İstersen çok yakın bir gelecekte muhteşem Fransızcanla bunun da gerçekleşebileceğine inanıyorum. Ne güzel bir temenni. Gerçekleşmesini istediğim güzel bir rüya gibi. Gülle atıyorsun, at biniyorsun ve çok iyi yüzüyorsun. Bir de bunun yanında çeşitli sporlarla meşgul oluyorsun. Ama bunları derslerine mani olmadan en iyi şekilde yapıyorsun. Bunun sırrını bize de öğretsen, sana inrenmemek mümkün değil. En büyük sırrım senin gibi değerli bir dosta sahip olmak. Hem dost hem de yatılı mektepte o da arkadaşı. Ama sen en kestirmeden kardeş dersen mutlu olurum. Kardeşiz tabii. İşte şimdi keyfim yerine geldi. O bakıyorum Mehmet Akif'i arkadaşı Hasan sanki başka dertleri yokmuş gibi yine bir ağacın altında sohbetteler. Merhaba Ferit. Yine geldi bu. Gelip durmaktan bıkmadın. Yine ne istiyorsun? Hemen celallenmeyelim Hasan kardeşim. Belki Ferit de yanımıza gelip arkadaşlık etmek istiyordur. Gel Ferit sen de otur bizimle. <gülüyor> ne oldu dost mu olduk şimdi? Değil miyiz? Ben sizinle dost olamam sizin gibi hayaller aleminde değilim ben. Cebinizde beş kuruş paranız yoktur ama gördüğüm kadarıyla hayallerden yana zenginsiniz ikinizde. Mehmet Akif, Ferid'i güreşte yendin ya, belli ki sana bu imalı tavrı hep bu kuyruk acısından. Hile yaptı. Hile yapmama hacet yok. Nihayetinde bir spor bu. Geçen gün güreş müsabakasında sadece seni değil herkesi yendi. Fazla üstüne gitme bence. Mehmet Akif'teki demir yumruğu tecrübe etmeni tavsiye etmem. Seni dövüşe davet ediyorum Mehmet Akif. Dersler bittiğinde. Amacım sadece sporun kendisidir Ferit. Bakarsın yarında sen beni yenersin. Sana bir gün haddini bildireceğim Mehmet Akif. Şu hırsla gidişe bak. Yine kıskançlıktan ne yapacağını bilemedi. Hem derslerde hem güreşte yendin. Seninle görüşeceğiz Mehmet Akif merak etme. <gülüyor> Sporda rekabet anlaşılabilir bir durum. Kıskançlık... <gülüyor> Onların beyhude işler olduğunu yakında anlayacaktır. O senin zayıf bir anını bulsa yapmadığını bırakmayacak. Senin şu dediğine bak. Belki de güçlü bir ahlak yapısının gereğidir bu tavrın. İşte bu yanını seviyorum Akif. Şartlar ne olursa olsun vakarını ve sakinliğini koruyorsun. Bence bunun sırrı güçlü bir iradedir. Seni kıskanmayan birini bulmak çok zor. <gülüyor> Hayrola sen de mi kıskanıyorsun beni? Ben senin dostunum. Ben olsa olsa senin başarılarınla iftihar ederim. Niyetim seninle ölene kadar dost ve kardeş kalmaktır. Hadi Akif, birbirimize söz verelim. İleride çoluk çocuk sahibi olursak ve içimizden biri ölürse ölenin çocuklarına kalan bakacak. Bu fazilet mukavellesinin tatbikine daha çok vakit vardır. Sen şimdi insanlar mektepteyken umumen şahsiyet kahramanlığı yaparlar lakin yaş ilerleyip de hayata karışınca çokça unutkan olurlar mı diyorsun? Bu düşüncem uzun yıllar yaşamanı istememdendir. Ben de kardeşliğimizin, ömürlerimizin sonuna kadar sürmesini temenni ediyorum. Ha şöyle, bu güzel niyetle bugünkü sınavdan iyi bir puan alma hevesindeyim. Sen gelmiyor musun? Biraz daha kalayım. Güneş de ziyadesiyle güzel. Sen git, ben de gelirim birazdan. <gülüyor> Sen bu gariban Hasan'ın sınavla ilgili attığı havalara yine de çok güvenme. Her an moral desteğine ihtiyacım olabilir. Desteğim her daim yanındadır. Akif de sırtımızı sıvazladıysa, sırtımız yere gelmez diyelim o halde. Ders notlarım şurada bir yerde olacaktı. Nerede bu kağıtlar? Mehmet Akif'in masasında desem... ...o olmadan bakmak da olmaz. Evet. Tam zamanında geldin Akif. Ders notlarımı bulamadım. Senin gibi tertipli bir masam olmadığı için... ...masaya her konan şey kayboluyor. Yatağın üzerinde bir takım kağıtlar vardı Hasan. Derleyip benim masamın üzerine koydum. Hayır ola, bu acelen ne? Ceketimi almaya geldim. Sen de biraz acele et. Ders birazdan başlayacak. Ben de üzerimi değiştirip hemen geleceğim. Dersten sonra ivedilikle çıkacağım. Çatalca'da bir köyde güreşe katılacağım. Yine Halkalı'dan Çatalca'ya kadar yürüyecek misin? Bir yandan mecburiyet, öte yandan beni zinde tutuyor. Buna ne şüphe? Çok oyalanma acele et. Bilirsin ki İbrahim Hoca geç kalanları derse almıyor. Tamam hemen geliyorum. Mehmet Akif kendi masama koydum dedi ama bulamıyorum. Nerede bu kağıtlar? <gülüyor> Hay Allah! Bütün kağıtlar yere düştü. Mehmet Akif kesin bu sefer kızacak bana. Bu da ne böyle? Bir şiir. Daha çok gazele benziyor. Şiirin adı yazıyor üzerinde. İsmi Destur. Altında da Mehmet Akif'in imzası var. İster öldür beni ey ruh revanım. Bir emrine canım da feda, ben de fedayım. Dür eyledi devran beni babı kereminden, ümmidi telaki şerefinden de cüdayım. Eh Mehmet Akif, demek Hasan kardeşinden böyle güzel satırları saklarsın ha. Ama yine de elbet bir bildiğin vardır senin. Mehmet Akif Ferit Ne oldu? Beni gördüğüne şaşırmış gibisin Seni çatalcada göreceğimi ummazdım Takip ettim seni Hangi niyetle? Sana haddini bildireceğim Bana bu öfkenin sebebi nedir Ferit? Derslerde hepimizi geçtin Sporda hepimizi yendin diye hayatı böyle mi sanıyorsun? Nedir hayat? Hayat öyle bir şeydir ki hiç ummadığın bir anda sana şiddetli bir darbe vurur. Dur, ne yapıyorsun? İtme bak fena olacak. Bunu sen istemedin mi? Hah? Haddini bilmeyene haddini bildirir bu hayat. Bunu bırak? Ne olur bırakmazsan? Ne oluyor orada? Durun ayrılın. Koşun koşun gençler kavga ediyor. Tutun ayırın şu gençleri. <Gülüyor> şu haline bak her tarafın kan içinde sürdün merhem yaktı biraz dur biraz daha pansuman yapayım vurduğu yer belli ki moraracak o feridi bir bulayım ona yapacağımı biliyorum belli ki Ferit'in kanayan bir yarası var bunu bulmak lazımdır adam sana saldırmış her tarafın kan revan içinde sen onu anlamaktan söz ediyorsun tamam sağlam ve gürbüz bir bünyeye sahipsin ama Böyle bir bünyeye bu kadar yufka yürek olacak iş mi? Sen yapmazsan ben gidip Ferid'i idareye şikayet edeceğim. Çoğumuz babasız ve yoksul öğrencileriz. O da anne babasını kaybetmiş. Yaralı bir çocuktur. Belli ki başka yaraları da vardır. Şimdi rica ederim bu konu kapansın. Hepimiz okumak zaruriyetinde olan gençleriz. O halde bu olanı unutmak icap eder. Senden farklı bir tavır beklemiyorum Mehmet Akif. Lakin o Ferit bir daha gözüme gözükmesin. Belki Ferit de bazı yönlerden haklıdır Hasan. Sana vurması doğru mudur? Elbette doğru değil. Ama belki de hayat senin benim bildiğim gibi bir şey de değildir. Belki de hayat üzerine daha derin düşünmek icap eder. Pansuman kafidir Hasan. Sağ ol. Ben biraz çalışacağım. Mikrobiyolog Pastör ile ilgili bulduğum yeni kitabı çevireceğim desene sen şuna. Pastör İstanbul'da bir hayranı olduğunu bilse ne büyük şaşkınlık yaşardı kim bilir. Pastör tüm dünyanın hayranlığını hak ediyor. Ben çarşıya gidiyorum. Şahit istediğim bir şey varsa alayım. Ah, kibrit lazım bana. Kibrit mi? Ne yapacaksın ki sen kibriti? Mehmet Ali Hocam. Ben de bu Mehmet Akif nerelerde diyordum. Nerelerdesin bakalım. Dünkü şiir toplantımıza katılmadın. Yanınıza uğrayıp sebebini izah edecektim sizi. Hem hocan hem de aynı zamanda yarbay olduğumu unutma. Bilirsin ki ben her işte disiplin ararım Mehmet Akif. Bilirim hocam lakin... Gözüne ne oldu? Morarmış. Kötü bir olay vuku bulmadı inşallah. Küçük bir kaza sadece. Ziyadesiyle geçmiş olsun. Bugün öğleden sonra yanıma uğrayabilirsin. Dünün telafisini yapalım. Yazdığın son gazelleri dinlemek isterim. Sağ olun hocam. Bu şiir sevdam sayenizde gittikçe artmaktadır. Lakin bazen yazdıklarım gerçekten kopuk hayaller gibi geliyor bana. Gerçek dertlerimi anlatmak icap eder acaba? Kararsızım. Baytarlık ve ziraat mektebinde okuyan bir öğrencinin... Böyle engin bir hayal gücüne sahip olması. Takdire şayan. Beceriksizce karalanmış satırlar. Hayatı tam anlamadan onu anlatmak... ...bilemiyorum. Kendimde o cüreti göremiyorum. Hazine-i Fünun adlı bir dergi var. Gazellerini buraya gönderelim. Nasıldı bana yazıp verdiğin satırlar? Bir zamandır oldu casusü lehim gözlerin... Düşmeni habetti her sahip hayali gözlerin. Devri çeşmanında görmem cezbeden hal-i basir, Çok görülmez etse meczup ehli hali gözlerin. Bunların acemice olup olmadığına okuyanlar karar versin. Sen gayet zeki, çabuk kavrayan, teşkilatçı ve idare hususunda mahareti çok yüksek bir şahsiyetsin. Hayaller ve gerçekler arasında bir denge kurabileceğine inanıyorum. Eksik olmayın hocam. Dediklerinizi düşüneceğim. Kararımı ivedilikle size bildireceğim. Beceriksizce yazılmış satırlar kimsenin eline geçmeden bu ateşle silinip yok oluyor işte. Mehmet Akif. Hülyalardan uyanıp gözlerini gerçek acılara çevirme vakti gelmiştir. Mehmet Akif. Seni bulabilmek için Ziraat ve Baytar Mektebi'nin bütün sınıflarını dolaştım. Lakin kütüphanede olacağını nasıl düşünemedim Hayret? Daha sessiz. Kütüphaneden atacaklar bizi. Gel çıkalım. Zira sana mühim bir haberim var. İnşallah gerçekten mühim bir haberdir. Zira elimden çekeceğin var. Beni kütüphaneden apar topar çıkarmanın sebebini merak ediyorum. Sana vereceğim güzel haberi duyunca ne yapacaksın ben de bunu merak ediyorum. Paris'in Duto Sokağı'ndan Halkalı'ya bir Türk hekimi gelmiş. Rıfat Hüsamettin. Mektebe mikrop kültürünü getirecekmiş. Bu yeni ilmi pastörün kendisinden almış. Eli onun eline değmiş diyorlar. Pastörün öğrencisiymiş. Allah! Gerçek mi bu? <gülüyor> Gerçek tabii. ...Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi'ne... ...Pastör'ün öğrencisi bir hoca mı geliyormuş? Evet. <gülüyor> o zaman dile benden ne dilersen Hasan. D dur. Düşüreceksin beni. <gülüyor> Bu bahtiyarlıkla yerimde duramam. Benim koşmam lazım. <gülüyor> ah Mehmet Akif. Ne büyük mutluluk senin gibi bir dost ve kardeşimin olması. Yeriniz. Merhaba efendim. Buyurun. Ben birinci sınıf öğrencilerinden Mehmet Akif. O okulumuza bakteriyoloji dersine gelecek olmanız... ...ben de büyük bir... ...şayet düşünüyorum. Durun. <gülüyor> Lütfen oturun. Ee, heyecanlısınız galiba. <gülüyor> Kusura bakmayın... Cesaretimi ancak topladım. Bir haftadır yanınıza uğramak konusunda. Pastör büyük bir dahidir benim gözümde. Onunla çalışmış olmanız... Pastörü bu kadar sevmeniz ne güzel. Peki, pastörün hayatına ait bir kitap okudunuz mu? E, evet efendim. Ama daha da fazla okumam icap eder. Behmehal okumalısınız. Ben anlamıyorum. Hem Avrupalı olmalıyız diyorlar, hem de pastörü size tanıtmıyorlar. Bu nasıl iş? Okur yazar genç bir Müslüman pastörü tanımıyorsa bu ayıptır. Lakin pastör o Hristiyandı. Bence dindar demek icap eder. Ala. Anlat bakalım. Pastör hakkında daha başka ne bilirsin? Beyler, Baytar ve Ziraat Mektebi'nden ilk mezunları vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1893 senesinde Halkalı Baytar Mektebi'nde okula devam eden 19 kişiden 17'si eğitimlerini tamamlamıştır. 22 Aralık 1893 tarihindeki İlk mezunların birincisini takdim ediyorum. Mehmet Akif <gülüyor> Okuldan mezun olan öğrencilerin dereceleri ve atandıkları görevler şu şekildedir. Mektep birincisi Akif Efendi Fransa'dan celbolunan Zabıtay-ı Sıhhiye-i Hayvaniye Müfettişi ile birlikte tarım maden ve orman bakanlığı, hayvan ıslahı ve veterinerlik işleri genel müfettiş muaminliğine tayin olmuştur. Belki kendileri bir iki kelam etmek isterler. Sağ olun. Sağ olun. Rıfat Hüsamettin Hocam, en büyük idealim sizin gibi başarılı bir insan olmaktır. Pastör ve çalışmalarını sizin vasıtanızla daha yakından tanıdım. Sizin gibi bir muallimden pastörün yalnız ilmini öğrenmedim. Büyük feragatini de dinlemek mümkün oldu. Okul müdürümüz Yarbay Mehmet Hocam sayesinde edebiyatın ve şiirin dünyasını tanıdım. Mübalağa sanılsa bile diyeceğim şudur. İnsan bir mektepten değil birkaç muallimden çıkıyor. Mehmet Akif de Rıfat Hüsamettin Hoca ve Yarbay Mehmet Hocanın eseridir. İşte şimdi vakit, memlekete faydalı olma vaktidir. Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere... Hoşça kalın sevgili yenenler. Arkası Yarın Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Üçüncü Bölüm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 Baş Müdür Aziz Güngör Çaycı Ali Ekber Diribaş Postacı Alper Yakıcı Adile Seda Can Birinci Köylü Murat Şenol İkinci Köylü Berk Avcı Abdullah Bey Kerem Atabeyoğlu Mehmet Akif Ersoy oldukça başarılı bir öğren.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 Bilimsel çalışmalarının yanında şiir çalışmalarına devam etmekte ve gazeller yazmaktadır. Baytar ve Ziraat Mektebi'nden mezun olan Mehmet Akif Ersoy, Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı'na memur olarak atanır. İşte sonunda bitti. Benim bavulum hazır Hasan. Benimki de. Ne garip bir an. İnsana okul hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor ama Baytar ve Ziraat Mektebi'nden mezun olmaya muvaffak olduk ikimiz de. Burada kimi acı kimi tatlı ne anlarımız oldu. Her şeyden evvel birbirimize kardeş olduk. Şimdi memleketin ayrı yerlerinde görev yapma zamanıdır. Bir yanım sevinirken bir yanım hüzünlü. Hadi, sil gözlerini. Bak, memleketin dört köşesinde yolumuzu gözleyenler var. Elimizden geldiğince bu millete borcumuzu ödeme zamanıdır. Haklısın. Orman, Madem ve Ziraat Bakanlığı, Beşinci Veteriner İşleri ve Hayvan Islağı Şubesi memuru Mehmet Akif Ersoy. <gülüyor> Devletin memuru olarak göreve hazırım Hasan kardeşim. <gülüyor> Gideceğin yere vardığında... Beni habersiz bırakma. Bu Hasan kardeşini unutma sakın. Mektup yazarsın umarım bana. Bir de... Hayrola Hasan? Bir şey diyecek gibisin. İçimde kaldı nicedir. Söylemesem olmaz şimdi. Nicedir gizli gizli yazdığın gazellerden haberdarım. <gülüyor> Bahsine bile gerek yoktur. Anlamsız sayıklamalar say sen onları. Defterinin arasından düşmüştü de ben de bir hevesle alıp saklamıştım. Bak üzerine tarihi not düşmüşsün. 3 Kasım 1892... <gülüyor> Destur başlıklı bir manzumem bu Hakkını helal et Varsın bende hatıra kalsın <gülüyor> Madem böyle istersin Kalsın tabi Hasan Bir şey daha isterim ama Dahası yoktur ki Hepsini yakıp yok etti bu kardeşin <gülüyor> Yazık etmişsin <gülüyor> Lakin bir tanesini kurtarmış olmaktan dolayı da Bir hayli mesudum İsteğim odur ki Yazmayı bırakma Akif İşte buna söz veremiyorum Belki yazarım, belki yazamam. Lakin sana mektup yazacağıma söz veriyorum. Gel sarılayım kardeşime. Allah ikimizin de yolunu açık etsin. <gülüyor> Şimdi de senin gözlerinde oldu. Ne? Ee, hadi, acele et, geç kalacağız. Buyurun. Beni çağırtmışsınız baş müdürüm. Buyurun Mehmet Akif Bey. Geliniz. Oturunuz lütfen. Mehmet Akif Bey, Orman Madem ve Ziraat Bakanlığı 5. Veteriner İşleri ve Hayvan Islağı Şube Memuru olarak bir yıla yakındır görev yapmaktasınız. Evet sayın baş müdürüm. Büyük bir gayretle çalışıyorum. Siz müdürümün verdiği görevleri layıkıyla yapmaya gayret ederim. Gece gündüz büyük bir özveriyle yol aldığınıza şahidiz. <gülüyor> Bu sözleriniz beni ziyadesiyle memnun etti. E, lakin siz büyük bir mesele olmasa çağırmazsınız. B bilmediğim bir şekilde bir yanlışım... Size bir haberi tebliğ etmek için teşrif etmenizi istedim. <gülüyor> Hayır olsun diyelim o halde. Masa üzerinde duran zarfı alınız. Açıp okuyunuz lütfen. Hı hı. Sayın Mehmet Akif Ersoy, Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı, 5. Veteriner İşleri ve Hayvan Islahı Şubesi Müfettiş muavinliğini atandığınızın haberini tebliğ eder, muvaffakiyetler dileriz. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle gayretiniz neticesinde hak edilmiş bir terfidir. Tebrik ediyorum. Baş durum, memleketin çalışmaya ve el birliğiyle kalkınmaya ihtiyacı vardır. Bu göreve bendenizi layık gördüyseniz, ben de var gücümle çalışmaya talibim. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Baytarlık ve Ziraat Fakültesi'nde eğitimini tamamlayıp, memlekete hizmete gönül veren sizin gibi gençlere vatan minnettardır. Bu görevi de layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Görev yeriniz İstanbul'dur. Ancak memuriyetinizin ilk dört yılında teftiş için Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve gerekirse ecdevi memleketlerde de görev yapabileceksiniz. Memleketin her köşesinde görev yapmak benim için büyük bir ödevdir. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Allah bizimledir. Çay var mı çay? Var var. Bekle biraz getireceğim şimdi. Şu ileride oturan gençler adam ki. Tanır mısın? Yok çıkaramadım. Al bakalım işte çayın geldi. Eh, sağ olasın. Baksana şurada köşede oturan genç kimlerden? Sen tanıyor musun? Ha o mu? O yeni gelen hayvan ıslahı şubesi müfettiş muaviniymiş. Ee. Dün sabah geldi. Ha. Köşede hekimliğin yanındaki odaya yerleşti. E mi? Bizim buradaki hayvanlara bakıp iyidir, sağlıklıdır diye İstanbul'a hallerini bildirecekmiş. Pek de genç. Nasıl yapacak ben bilemedim. Bu köyün derdi de delisi de bitmez. Yakında kaçar gider buralardan demedi demeyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru diyor, doğru diyor. Kaçar. Pek sessiz <gülüyor> ve mahzun duruyor. Dün de geldiğinde hep bir şeyler yazıp durdu kağıda. <gülüyor> İnsan bu kadar uzun süren ne yazar anlamadım. E, belli ki mahzunlaştı. Kim bilir neyin kimin hasretini çekiyor. Derdini de yazıyor besbelli. Kıymetli Validem, sizden uzakta olmak hüznümü arttırsa da, herkese selamlarımı, iştiyaklarımı tebliğ edersen minnettar olurum. Senin ellerini öper, kardeşim Nuriye ve sana arz hürmet ederim. Sıyaneti Hüdaya emanet olunuz. Kaç zamandır bu hayvanlar bu halde? Üç gündür. Şimdi daha beter oldular. Bak şu kenardakilerin bir şeyi yoktu dün. Bugün onlar da hasta. Ne yiyor ne de içiyorlar. Halsiz, iştahsız hepsi. Burun akıntısı da arttı. Niye daha önce haber vermediniz? E, bilemedik. Hayvandır dedik. E, geçer dedik. E, daha önce de oldu, geçti. Lakin bu uzun sürdü. Sığır vebası salgını var. O ne ola? Ölümcül ve bulaşıcı bir hastalıktır. Ahırdaki hayvanların tümü hastalanır ve hemen hemen hepsi ölür. Sen ne dersin doktor efendi? Hiç mi yolu yok? Bunca hayvan telif mı olacak yani şimdi? Sığır vebası ciddi derecede yayılır. Viral bir hastalık bu. Antibiyotik tedavisi işe yaramaz. Zira sığır vebası teşhisi konulan hayvanlarda tedavi uygulanmaz. Hastalık tespit edilen hayvanlar uyutulur korumada en önemli husus yasa dışı hayvan giriş çıkışlarının engellenmesi ve düzenli aşılamalardır. Lakin geç kalınmış. Ben muhtara haber vereceğim. Köye giriş çıkışları engellesin. Ahırlardan hayvan giriş çıkışı olmasın. Uş! Ben ne de Ben ondan koşup haber vereyim bari. Benim canlığım yandı, başkalarının canı yanmasın bari. İki gözüm Hasan. Görev yerime alışıyorum. Köy ilk bakışta tahmin edeceğin gibi harap. İnsanlar dertli ama derdini söyleyen de yok. Yüzlerine bakınca nasıl derin bir teessür içinde olduklarını anlıyorsun. Lakin bunu anlatma imkan var mıdır? İlk günden beni gören herkes selam veriyor da yanıma pek yanaşmıyor. Bu dünyadan değilmişim gibi hissettim uzun vakit. Sonra farkına vardım ki üzerimdeki ceket yüzündendir. Zira haklıyım ki anca ceketi çıkarınca çayhanedekiler bana çay getirdiler. Hasan kardeşim, şimdilik buradan haberler böyle. Ben seni habersiz bırakmam. Sen de bu Mehmet Akif kardeşini ihmal etme. Kal sağlayacaklar. At üzerindeki baytan müfettiş vekili Mehmet Akif değil mi? Evet o. Gençtir beceremez dedik. Lakin sürekli gelip ahırları, hayvanları kontrol ediyor. Başka yere göreve gitse de bizi unutmuyor. Azimli çıktı bu delikanlı. Bindiği atı da adam etmesinden belli zaten. Köyün en uslanmaz atını alıp adam etti ya. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Sığır vebağısının yayılmasını da önledi. Köyü bir kapattı sonra ahırları... Baytlar müfettiş vekili Mehmet Akif Efendi olmasa köyde hayvan kalmaz da halimiz nice olurdu. Allah ondan razı olsun. Allah razı olsun doğru. Koş oğlum koş. Adı gibi doğru maşallah. Koş oğlum doğru koş. Hey aslanım benim be. Koş koş oğlum de de. Hasan Efendi'ye uzak diyarlardan mektup var. Hayır olsun. Ben alayım. Veririm ben Hasan Efendi'ye. Sağ olasın. Hasan Efendi! Sana mektup var. Geliyorum Adile Hanım. Hayır olsun. Kimdendir? Zarfta büyükçe. Akif'ten gelmiş mektup. Uzak diyarlarda da unutmamış bizi bak. Evlendiğimizi yazarak haber etmiştim. Tebrik eder, mutluluklar temenni ederim diyor. Sağ olsun, eksik olmasın. Bir de görür mutlu olursun diye gönderiyorum diye yazmış. Ne ola ki gönderdiği şey? Bir gazete var zarfın içinde. Bir sayfanın arasına kağıt koymuş. 22 Aralık 1895... Serveti Fünun gazetesi İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de bir ibret aranmaz mı ayetlerde Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına ya açar bakarız nazmı celilin yaprağına İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne teze mezara okunmak ne fal bakmak için İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne duvarlara asılmak ne el sürülmemek için inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne tezhip ne sülüs ne hat yazmak için inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne tapınak ne nutuk ne vaaz dini için inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için İnmemiştir hele Kur'an Bunu hakkıyla bilin Ne erkeği yüceltmek Ne kadını aşağılamak için Ne araba paye vermek Ne acemi hor görmek için Yazan Mehmet Akif Ersoy Gördün mü Adile Hanım Mehmet Akif benim sözümü dinlemiş Onca işin onca yolculuğun arasında Yazmayı bırakmamış İşte kardeş dediğim böyledir Eksik olma be Akif Sen hiç eksik olma e mi Önce hocam, şimdi de müdürün olarak gerek sahada gerekse kurumsal mevzuat bağlamında çalışmalarından çok memnunum Mehmet Akif. Öyle tatillerinde senin gibi bir dost ve meslektaşla sohbet dolu bu yürüyüşleri yapmak da bana çok iyi geliyor. Sizinle çalışmak benim için büyük bir mutluluk Abdullah Bey. Bana meslektaş demeniz beni ziyadesiyle gururlandırdı. Bilgi ve tecrübelerinizden istifade edebilmek en büyük kazancımdır. Merakımı mazur görün. Pek keyfiniz yok gibi. Üstüme vazife olmasa da belki yapabileceğim bir şey vardır düşüncesiyle sormak isterim. Senin dikkatinden bir şey kaçmayacağı aşikar. Göreve başlayan Emin isimli bir memurun sınavıyla ilgili sözler dolanıyor ortalarda. Bilgin var mıdır? Nasıl sözler? Bakanlığa memur sınavında iltimas ihbarında bulunulmuş. ki ben onu önceden tanımam bilmem. Fakat gördüğüm kadarıyla zeki ve oldukça kabiliyetli bir gençtir. Mülkiye'ye devam etmesi için yarım gün izin verdim kendisine. Bu alakadan onu daha önce tanıdığım ve ona imtihanda iltimasta bulunduğum neticesini mi çıkarmışlar? Daha da beteri. Çocuğun işine son verdiler. Ha. Durum böyleyse çocuğun istifasından evvel benim istifam gereklidir. Sen benim tanıdığım insanların en ahlaklılarından... ...en seciyelilerinden birisisin. Bir gencin hayatı ve istikbali mevzu Katiyet Katiyetle bunun kabulü mümkün olamaz. O halde müsaadenizi isterim Abdullah Hocam. Bu telaşla nereye Mehmet Akif? Bakanlığa istifamı sunmaya efendim. <Gülüyor> Bir vatan şairi Mehmet Akif Ersoy adlı oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyenler. Arkası Yarın Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy 4. Bölüm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 Kerem Atabeyoğlu İsmet Hanım, Sema Kahriman İbrahim Bey, Faruk Akgören Ispartalı Hakkı Efendi, Tarık Şerbetçioğlu Hasan, Fatih Er Adile Hanım, Seda Can Mehmet Akif Ersoy oldukça başarılı bir öğrenci.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 Mehmet Akif istifa etmeye karar verir. Buyurun. Müsaitsen gelebilir miyim? Buyurun Abdullah Hocam, o nasıl söz? Buyurun lütfen. İstifa konusunda hem eski bir hocan hem de baş olarak çok fevri bir karar verdiğini düşünüyorum Mehmet Akif. Bakanlığa memur sınavında iltimas ihbarına bunca itibar edilmesi ve bir çocuğun işine son verilmesi benim açımdan kabul edilebilir değildir. Düşüncenize saygı duyuyorum, lakin istifamı bakanlığa sundum. Bir hafta olmasına rağmen istifanın kabul edildiğine dair bir haber gelmedi. Lakin haberi beklemeden odanı toplamışsın. Böylesi icap eder. Senin meselelere nasıl baktığını bilirim. Kendini düşünmen gerektiğini de bilirim. Yeni evlendin. Müşkül durumda kalmanı hiç istemem. Allah bir yol gösterecektir. Allah doğrunun yanındadır. Bildiğimiz hak yolundan sapmadan inşallah. Madem son kararın budur, bize de saygı duymak yakışır. ...senin gibi yetişmiş, kıymetli bir müfettiş muavinini kaybetmek... ...hem de memleket hizmet beklerken... ...hakkında hayırlısı olsun Mehmet Akif. Amin. Mehmet Akif Efendi yemek hazır. Bugün soframızda en sevdiğiniz yemekler var. Kuru fasulye, pilav, hoşaf... ...yemekten sonra da bol köpüklü bir Türk kahvesi içeriz. Âladır İsmet Hanım. Afiyetle inşallah. Belli ki yine bir şeye sıkılmışsınız siz. Hayırdır? Neden dersin bunu? Gördüğün nedir? Ne zaman sıkılsanız kaleme kağıda sarılırsınız. Anlamsız karalamalar. Olan bitene bazen gönül razı gelmez. Sen susarsın ama kalemin susmaz. Bilirim. Merak etmeyin, her şey yolundadır. Olması gerektiği gibi. Evde olduğunuz müddetçe sizi zevceniz olarak rahat ettirebiliyorsam mesudum. Göreviniz sebebiyle evde çok nadir kalıyorsunuz. Yurdun pek çok yerini dolaşıyorsunuz. Bir şikayetiniz yoktur inşallah Hizmet Hanım. <gülüyor> Bir şikayetim yoktur elbet. Hastalanmanızdan endişe ederim. Endişelenmeye lüzum yoktur. Zaten bir müddet dinleneceğim. Hayırdır? Hayır olmasını ümit ediyorum. Bakanlığa istifamı sundum. Hay Allah! Bardak kırıldı görüyor musunuz? Sen bırak şimdi o kırık bardağı İsmet Hanım. Otur şöyle. İstifa ettim diye üzülme. Allah başka kapı açacaktır. Ben adımlarımı hak için attım. Allah hak yolundan ayırmasın. Bir sürü köy sizden büyük faydalar gördü. Memlekette hayvanlar sığır vebasından kırılırken siz imdatlarına yetiştiniz. Böyle gerekiyor. Benden başka niceleri göreve talip olacaktır. Bizim için de yiyecek bir lokma ekmek bulunur. Lakin izzet ve şerefi kaybettiğin yerde bir daha arasan da bulamazsın. Öyle lüzum ettiyse elbet vardır bir bildiğin. Ben ne derim? Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Hayırdır inşallah Hizmet Hanım. Hayırdır Mehmet Akif Buyurun Abdullah Bey Nihayet beklediğim haber geldi İstifam kabul olmuş mu? Beklediğim haber dedim Mehmet Akif Bakanlık istifanı kabul etmemiş. İhbarı araştırmışlar ve asılsız olduğu anlaşılmış. Memur göreve iade edilmiş. Genç memur için sevindim. Ben de baş olarak senin adına ama en çok da memleket adına sevindim. Bir haberim daha var. Harbiye nezareti at almak için bir heyet teşkil etmiş. Bizim nezaretten de bir baytar istenmiş. Bakanlık seni görevlendirmiş. Bu heyetle birlikte Adana'ya, Şam'a, Halep'e gitmen icap eder. Heyet reisi olarak albay veteriner hekim İbrahim Bey görevlendirilmiş. Baytar Mektebi'nden Türk veteriner tarihinde İcmai Baytari adlı eseriyle bana yol gösterici olan İbrahim Hocam mı? Ta kendisi. <gülüyor> İbrahim Hocam'la çalışmak bana bahşedilmiş bir lütuftur. Sırf bu sebeple istifamı geri çekiyor ve görevi kabul ediyorum. Adana'da böyle ılık hava bulmak büyük şanstır İbrahim Hocam. O halde keyfini çıkarmak lazımdır. Sizinle memleketin bu ücra köşelerinde görev almayı tahayyül dahi edemezdim. Lakin görüyorsun ki artık iş arkadaşıyız. Sizinle görev yaparken öğrendiklerimin yanında, böyle saatlerinde ettiğimiz bu sohbetler de çok şey öğretti bana İbrahim Hocam. Mektep biter, lakin ders hala devam ediyor. Sayenizde Fransızca, biraz da Rus edebiyat öğrendim. Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan beraber okuduğumuz edebi eserlerle bana hocalık etmekten bıkmadınız. Mehmet Akif, okulda da oldukça meraklı ve öğrenmeye çok meyilli bir yapınız vardı. Bu kişiliğiniz hiç değişmedi. Ben de sayenizde o güzel şiirlerinizden istifade ediyorum. Bunlar bence ehemmiyetli şeyler değil. Muallim Naci şiirinin zirvelerde dolaştığı bir zamanda benim karaladıklarım ne ola ki? İnsanı ve toplumu baştan sona istila eden ıstırapları anlatmada şiirim yeterli midir? Fukaralık, acı ve feryat. Memleketi görev icabı gezerken gördüğüm acı ve ıstırap vicdanımı kanatıyor. Ama şiirime geçiyor mu? Osmanlı-Rus savaşının büyük yıkım ortamında çocukluğum geçti. Ardı arkası kesilmeyen Balkan tehcirleriyle sürüp giden ölüm ve korku yıllarını gördüm neredeyse bütün balkanların yerinden yurdundan koptuğunu, İstanbul'un bütün camileri ve avluları, sokak aralarının muhacir kafileleriyle dolu olduğunu gördüm. Hüsran her yerdeydi. Peki bunlar benim şiirimde nerededir? Ben yazdıklarını bir bilene okut derim. Ben şiiri dinlerim de, hakkında bu manada diyecek şeyim azdır. Belki danışacağın zat iyi bir şeyler söyler de, sen de yazmaya devam edersin. Sorarım elbet. Bir Ispartalı Hakkı Efendi var. Edebiyatla epeydir aşır neşir. Madem siz istediniz... ...ben de ona danışırım. O halde bizim de yola koyulma... ...zamanımız gelmiştir. Ah, ceketiniz toprak olmuş. <gülüyor> Memleket toprağıdır. Bir zararı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel dediniz Bak bizim yarenler bizden evvel davrandılar Senin şu doru atla tıpkı adı gibi doru maşallah Maşallah İbrahim hocam Bütün memleketi benimle dolaştı da bana mısın demedi Onun da vatanıdır burası Doğru dediniz Bu vatan ona emek veren herkesin vatanıdır Ispartalı Hakkı Hocam, gazelimi nasıl buldunuz? Dakikalardır bir şey demediniz. Beğenmedim Mehmet Akif. O kadar fena mı? Yazdığın şeyleri sen beğeniyor musun Akif? Bu gazellerle nihayet bir muallim naci olursun. Halbuki edebiyat bu mu? Medeni memleketlerin edebiyatından haberin yok. Ben senden on yaş büyüğüm. Konya'nın bir köyünden İstanbul'a gelmiş bir adamım. Sabah Mektebi hukuka öğleden sonra emekli sandığına gidiyor gece de Fransızcaya çalışıyorum. Ben şu köylü adam bu yaşımda Fransızca öğreniyorum. Bolu'dan tercümeler yapıyorum. Sen kalkmış Naci'nin arkasından koşuyorsun. Bu devirde bu gazeller ayıptır. Sen bu şairliği bırak da evvela bir lisan daha öğren. Ondan sonra da şair mi, alim mi olacağına karar ver. Dostum, iki gözüm, kardeşim Hasan. Uzun zamandır sana yazamadım. Bu mektup farklı bir mektup. Çünkü Mehmet Akif kardeşin de artık farklıdır. Ispartalı Hakkı Efendi'nin şiirlerim hakkında dediklerinden sonra yepyeni bir Akif olmaya karar verdim. Birçok acı fakat doğru sözler işittim Ispartalı Hakkı Efendi'den. Akif'in İstanbul'da ve Suriye çöllerindeki hali onun söylediklerinden sonra yıkıldı. Şair mi, alim mi olacaksın sorusu zihnimde yankılanmakta. Ben ne olmak istiyorum Hasan? Avrupa'ya takılıp memleketinin toprağına iğreti basan biri mi? Yoksa kaşlarına kadar şarka batarak gözü Avrupa'yı görmeyen biri mi? İkisini de istemem. Sahi ben kim olmalıyım Hasan? Yine gülerek okuduğuna göre mektup Mehmet Akif kardeşinizden belli ki. <gülüyor> Zevki hayal başlığıyla yeni bir şiiri yayınlanmış. Hayli değişmiş yeni bir Akif şiiriyle karşılaşma imkanı bulacaksın diyor altında. Ah, okur musun? Ben de duymak isterim. <gülüyor> Elvahı bediyayı tabiat tasvir olunursa hoştur elbet. ''Lakin kim eder bu resmi itmam? Zira ne o fırça var ne ressam. Elvah-ı tabiat tasvir olunursa hoştur elbet, lakin kim eder bu resmi itmam? Zira ne o fırça var ne ressam. Taklidi tabiate esasen vaktiyle alışmamış idim ben. Ben sade gazel yazar dururdum, iğneyle kuyu kazar dururdum. Hem anlayamam ne hal olurdu, kim?'' Hepsi de yekmeal olurdu. Kim? Hepsi de yekmeal olurdu. Ya kafiye darlaşınca artık fikrim kesilirdi kap karanlık. Kamusa müracaat ederdim, naçar lügat arar giderdim. Bilsen neler çeker kaside güyan, biçare acırsın ihsan. Böylesi bir şiir, hem de yepyeni bir şiir ve üslup ile edebiyat sayfaları süslendiğine göre, şiirin ve sanatın geleceğinden yeis ve fütura düşmeye gerek var mıdır öyleyse ey Mehmet Akif yazmaya devam ediniz biz de bu yeni şiir denemeleriyle iftihar edelim Geliniz. Gel Mehmet Akif. Geldi olanları bir de sen duy. Bildiğin gibi Pendik'te veteriner bakteri enstitüsünün yapımı kararlaştırılmıştı. Bu sizin de istediğiniz bir şey diye biliyorum. Lakin Bakan Bey enstitünün Pendik'te değil başka bir yerde yapılması kararını vermiş. Hangi maksatla? Enstitünün yeri konusunda en iyi kararı ancak siz verebilirsiniz. Tabi hemen karara itiraz ettim. Enstitünün yerinin değiştirilmesine itirazımın nedeni... ...devletin arazisi olduğu halde parayla satın alınarak başka yere yapılmasıdır. Böylece bir kişi zengin edilirken devletin parasının heba edilmesidir. Bakan beni memuriyetten azletti. Ne diyorsunuz hocam? Bu olacak iş midir? Sakin ol Mehmet Akif. Sen görevine devam edeceksin. Bunun sözünü aldım bakandan. Size yapılan bu haksızlık bana da yapılmış demektir. Mehmet Akif bekle! Mehmet Akif! Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı makamına Umur-u Baytariye Müdürü Abdullah Efendi'nin yerden göğe kadar haklı olduğu bakteriyoloji hane meselesinden dolayı azli üzerine acizleri de memuriyetimden sureti kat diye de istifa ediyorum. Ol bapta. umur Baytariye Müdür Muavini Mehmet Akif Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın sevgili dinleyenler. Arkası Yarın Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Beşinci Bölüm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 Recaizade Ekrem, Alper Yakıcı Hüseyin Suat, Murat Şenol Adile, Seda Can Hasan, Fatih Er Birinci İttihat ve Terakki üyesi, Turan Günay İkinci İttihat ve Terakki üyesi, Said Çataldar Konuşmacı, Bora Sivri Birinci Adam, İskender Bağcılar İkinci Adam, Ali Rıza Kubilay İsmet Hanım, Sema Kahraman. Abdülhakamit, Ali Ekber Diribar, Sadi Uşulay, Tolga Yeter, Ziya Gökalp, Faruk Akgören, Görevli Memur, Berk Avcı. Mehmet Akif Ersoy oldukça başarılı bir öğrencidir.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 hem mesleğinde hem de şairlikte belli bir yol ayrımına geldiğini hissetmektedir. Baş müdürü Abdullah Bey'in farklı fikirleri sebebiyle görevinden azledildiğini öğrenince bu kez geri dönüşü olmayan bir istifa sürecine girer. İki gözüm Hasan kardeşim. Daha önce de belirttiğim gibi istifamdan sonra geri dönmemi isteyenler oldu. Lakin bu yolda artık dönüşüm yoktur. Şimdi sen bu Mehmet Akif ne yapacak deme. Zira Darülfünunda edebiyatı Edebiyat-ı Umumiye hocalığına başladım. Yine uzun zaman oldu sana yazmayalı. Ne çok şey değişti bu vakitte. Evvela en mühimi ikinci meşrutiyet ilan edildi. Bu az şey midir? Millet bir coşku içinde, bir hürriyet rüzgarıdır durmadan esiyor. Lakin bu rüzgara hazırlıksız yakalanmak iyi midir? Meşrutiyetin ilanının ardından içine düştüğümüz kaos ve kargaşa zamanlarından bir çıkış arayışı içinde olan bu Mehmet Akif kardeşin, Müdafaa-i Milliye Cemiyetine katıldı. Cemiyette Abdülhak Hamid, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif ve Hüseyin Kazım Kadri var. Merak etme, yazmayı bırakmadım. Sana kuruluşunda da etkin olduğum ve şiirlerimin yayınlandığı Sırat-ı Müstakim dergisinin birkaç sayısını gönderiyorum. Kal sağlıcakla. Kardeşin Mehmet Akif Darülfü'nün Edebiyat Şubesi, Edebiyat-ı Osmaniye Ders Hocası olarak siz, Mehmet Akif Ersoy, talebeler üzerinde coşkun bir etkiye sahipsiniz. Bütün talebeler derslerinizi heyecanla bekliyor. Baş müdürümüzden bunları duymak memnuniyet verici. Böylesi yetenekli talebelere eğitim vermek benim için de ziyadesiyle kıymetlidir. Hocalığınız kadar şiirleriniz de takdire şayan. Bendeniz şiirlerinizi takip ediyorum. Müsaadeniz olursa size bir şey sormak isterim. Meşrutiyetin ilanıyla memlekette bir hareketlilik oldu. Toplantılar, konuşmalarla millet, ikinci meşrutiyeti bir coşkuyla karşıladı. Bu süreçte yazmış olduğunuz Hürriyet isimli şiiri hatırlıyorum. Bu şiirinizde Hürriyet'i bir kıza benzetmiştiniz. Hürriyet adlı şiirinizde umutluyken ardından Sırat-ı Müstakim dergisinde yayınlanan Fatih Camii şiirinizde bambaşka bir şey söylemiştiniz. Toplumda çok yanlışlıklar ve gariplikler gördüğümdendir belki. Hürriyet yanlış anlaşılmıştır müdürüm. O yüzden de Hürriyet şiirinizde güzel kız ve erkek çocuklarının renklendirdiği sokakların yerini Fatih Camii şiirinde yaptığının farkında olmayan tımarhaneden kaçmış insanlar almış. <gülüyor> Nasıl ki bir sanatkar, çağın, toplumun ve muhitin süzgecinden süzüle süzüle oluşur ve olgunlaşır ise, bu şiirde de kendince olgunlaşmış bir Mehmet Akif vardır. Memleketin edebi dünyasına katkılarınız kadar, müdafaa-i milliye cemiyetindeki çabalarınız da takdire şayan. İşte memleketin, sizin gibi çağın ve toplumun süzgecinden süzüle süzüle olgunlaşmış hocalara ihtiyacı var. Osmanlı vatanının bütünlüğü ve milli bağımsızlığın korunmasında Kuvayi Milliye'yi etkin, ve iradeyi milliyeyi hakim kılmak maksadını taşıyan müdafaa-i milliye cemiyetimizin maksadının anlatılması, lakin düzgünce anlatılmasına ihtiyaç vardır. Sağlam ve güvenilir bir ismin öne çıkması lazımdır. Kimi önerirsiniz Hüseyin Suat? Siz Recaizade Mahmut Ekrem Bey'e cemiyetteki faaliyetleri bakımından Mehmet Akif Ersoy'un adını öneriyorum. Zira adı umumi bir kabul halindedir. Mehmet Akif, bütün şark aleminin ıstırap ve acılarının tercümanı gibi görülüyor. Yani Mehmet Akif, Sırat-ı Müstakim dergisi ve şiiriyle öyle bir dil yakalamış ki, bugünün tabiriyle buna küresel bir dil demek lazım gelir. Desenize milli mücadele kapsamında müdafaa-i milliye cemiyetinin öne çıkaracağı isim çoktan belirlenmiş. Mektepteki vazifenizden vakit ayırıp geldiniz. Hakkınızı helal ediniz. Siz, Recaizade Mahmut Ekrem Bey'le sohbet her daim büyük bir keyiftir. Bir kahve daha alır mıydınız Mehmet Akif? <gülüyor> Afiyetle. Bir tanesi yeterlidir. O halde, sadede gelmek lazımdır. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ndeki çalışmalarınız takdire şayan. Lakin, siyasi görüşlerinizi ifade ederken... Sizi bir hayli itidalli görüyorum Mehmet Akif Bey. Ee, Günübirlik siyasetle ilgilenmeyi pek istemem. Ben hak adına konuşmayı daha evla bulurum. Herhangi bir ırk, cereyan veya şahsın tarafını tutarak kalem oynatmam. Bunun içinde de itidalli olmak lazımdır. Sadece Batıcılar, Liberaller, Türkçüler, Turancılar ve tabii İslami muhafazakar kesimler de değil. Bütün fikri ve siyasi çevreler nazarında saygı duyulan, güven uyandıran bir kişiliğe sahipsiniz. Müdafai i Milliye Cemiyeti'nin sizden umumi ricaları var. Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye camilerinde konuşma yapmanız isteniyor. Böyle bir ricaya mazhar olmak benim adıma sevindirici. Bunları Cemiyet Başkanımız siz Recaizade Ekrem'den duymak da mühimdir. Bu ricayı emir telakki ediyorum. Hasan Efendi, daha yatmadınız mı? Mehmet Akif'in gönderdiği dergileri okuyorum. Ah, herkes Mehmet Akif'ten bahsediyor. Fatih, Bayezid ve Süleymaniye camilerinde ülkeyi milleti birliğe davet ettiği konuşmaları Mehmet Akif'i gerçekten layık olduğu kamuoyu önderliği seviyesine yükseltti. Ah, yine gözlerin doldu. Nasıl dolmasın? Mehmet Akif bu ülkenin en önemli değeridir artık. Ama öncelikle benim kardeşimdir. Gururlanmak hakkım değil midir? <Gülüyor> Mehmet Akif'e İttihat ve Terakki Derneği'nde görev verilmesiyle ilgili toplantıyı başlatıyorum. Mehmet Akif'in milli mücadele üzerinde yaptığı konuşmalar günler haftalar öncesinden gazetelerde duyuruluyor. Ardından da Sırat-ı Müstakim dergisinde yayınlanıyor. Yani neresinden bakarsam bak, Balkan savaşlarından itibaren Mehmet Akif, ülkenin ön plandaki kanaat önderlerinden biri olup çıktı. İttihat Terakki Cemiyeti adına Almanya'ya giderek, İngilizlerden ve Ruslardan esir alınmış Müslüman askerlerle temas edilmesi icap ediyorsa, Mehmet Akif'in gönderilmesi uygun olacaktır. İngiliz ve Rus politikalarını, İslam ve Türk ülkelerine karşı yürütülen uluslararası sömürgecilik politikalarını en iyi Mehmet Akif Ersoy anlatabilir. Akif'in tercihi her bakımdan önem arz edecek. O halde Mehmet Akif'e İddiat ve Terakki Derneği'ndeki görevi ivedilikle tebliğ edilsin. Kardeşim Hasan, İttihat Terakki Derneği yeni bir görev tebliğ etti. Bir bakıyorsun Şam, Beyrut, bir bakıyorsun Mekke, Medine ve Necit çöllerinde dolaşıyorum. İngilizlerin tahrik ettiği bazı isyankar Arap aşiretlerini teskine çalışmaktan adeta bitap düştüm. Tesellim şudur ki böyle böyle de yeni yeni safahatlar ortaya çıkıyor. Bir yandan da Berlin hatıraları, Çanakkale şehitleri ve Necid çöllerinden Medine'ye gibi emsalsiz şiirler doluyor. Yani ömür boyu mücadele, ömür boyu savruluşlar bir yanda, öbür yanda da durmaksızın akan bir şiir ırmağı. O halde bu yorgunluğa söylenmek ne derece doğrudur. Şimdilik mektubu kısa kesiyorum. Allah'a emanet ol Hasan. Kardeşin Mehmet Akif. da halkı aydınlatmanız, milli mücadele etrafında birleşme çağrınız bütün memlekette büyük bir etki yarattı. Sözleriniz herkese çok derinden tesir ediyor. Sizi bir kere dinleyen ve eli silah tutabilen bütün erkekler ailesiyle vedalaşıyor. Evini, karısını, çocuklarını Allah'a emanet ederek cepheye koşuyor. Bu zorlu bir yoldur. Lakin gittiğimiz yerlerdeki iyi kabul bize bütün acıları unutturuyor. Sizin misafirperverliğiniz de ayrı kıymetlidir Abdülhak Hamid. Sağ olunuz. Giriniz. Mehmet Akif Ersoy'a ulaştırılmak üzere evvadi bir telgraf yollanmış efendim. Mustafa Kemal Paşa'nın 29 Nisan 1920 tarihli bir telgrafı Burdur'un bağlı bulunduğu Konya Vilayeti Vali Vekili Kolordu kumandanı Albay Fahrettin Bey'e bildirilmiş. Hmm, Buyurunuz. Ankara, 2904-1920 İstifasında musir bulunan Burdur Livası Büyük Millet Meclisi azasından ve Ahsa Asker Reisi Miralay İsmail Bey Efendi'nin yerine Liva-i Meskür Büyük Millet Meclisi azasından Ankara'da bulunan Şair Mehmet Akif Efendi'nin intihabının temin ...ve neticenin işar buyurulmasını rica ederim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal hmm. Mustafa Kemal Paşa'nın direktifleriyle... Mehmet Akif Ersoy... ...Burdur Milletvekili olarak seçilmiş bulunmaktadır. Kendisine muvaffakiyetler diliyor... ...ve bendeniz Abdülhak Hamit... ...büyük bir saygıyla... ...milletin vekilini selamlıyorum efendim. Mehmet Akif Ersoy, Balıkesir, Kastamonu ve Ankara başta olmak üzere karış karış Anadolu'yu ve cepheleri gezerek halka ve orduya yaptığı konuşmalarla milli mücadeleye manevi bir güç katmıştır. 11 ilde çalışmalar yapmış, kimi zaman isyanları bastırmış, kimi zaman orduya katılımı artırmıştır. Mehmet Akif, şimdi burada Kastamonu'da aranızdadır. Nasrullah Camii Kürsüsü'nden sizlere seslenecektir. Mehmet Akif'i dinlemek bize de nasip oldu. Çok şükür. Bak Mehmet Akif konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru yürüyor. Yaşamak diğer milletler gibi bizim de hakkımızdır. Fakat bilirsiniz ki haklı olmak başka... Haklı çıkmak gene başkadır. Haklı çıkmak için kuvvet lazımdır. Hangi milletin adalet muhakemesine müracaat ederseniz ediniz, kuvvetiniz varsa hakkınızı verirler. Kuvvetiniz yoksa ağlamakla onların insanlık duygusuna medeniyet duygusuna ilticaya kalkmakla bir şey elde edemezsiniz. Ez cümle demem odur ki Şimdiye kadar Düşmana kaptırdığımız Koca memleketlerin halkları Hicret edecek yer bulabilmişlerdi Bu yer Anadolu'dur Allah'a sığınırız ki Biz Öyle bir akıbete mahkum olursak Başımızı sokabilecek bir delik bulamayız Türklerin 25 asırdan beri istiklallerine muhafaza etmiş bir millet oldukları tarihi olarak müsbet bir hakikattir. Türkler istiklalsiz yaşayamaz! Anadolu'ya geçip, çok zor ve tehlikeli şartlarda Anadolu illerini dolaşarak konuşmalarınızla gönüllerdeki din, vatan, millet ve hürriyet ateşini tutuşturmaya çalışıyorsunuz. İçinde Zanos Paşa Camii konuşmanızın metni bulunan Sırat-ı Müstakim Dergisi'nin işgal kuvvetleri tarafından devamlı sansür edildiğini söylüyorlar. Sizi takibi aldıklarını konuşuyor herkes. Mehmet Akif, size bir şey olmasından çekiniyorum. Çocuklarımız da var. Bundan sonra vatan savunması daima ailemden ve evlatlarımdan önce gelecektir İsmet Hanım. Lakin vatan yolunda çalışırken dahi size evlatlarıma karşı bir ihmalim olursa lütfen bana hakkınızı helal ediniz. Yarın Ankara'ya yola çıkıyorum. O nasıl söz? Ne hakkımız varsa helaldir elbet. Ancak Düzce'de başlayan isyan Bolu Gerede yöresine yayılmış. Bu isyan bölgelerinden geçerek mi Ankara'ya gideceksiniz? Vatanın ve egemenliğin savunulması, ülkenin tam bağımsızlığı bir iman meselesidir İsmet Hanım. Anadolu'da başlayan Kuvvayi Milliye Hareketi'nde, Mehmet Akif Ersoy mücadelenin bir neferi olarak Anadolu'da yerini alacaktır. Artık burada duracak zaman değildir. Benim yerim, milli mücadele saflarında, ...ülke müdafasında... ...Mustafa Kemal Paşa'nın yanındadır. Memleket sana minnettar! Müslümanlar! Sakın milli hareket aleyhinde olanların... ...sözlerine kulak asmayınız! Çünkü onlar... Halkımızı köle haline getirmek istiyorlar. Ey cemaat! Gözünüzü açınız. İbret alınız. Bizim hani senelerden beri kanımızı, iliğimizi kurutan dahili meseleler yok mu? Yemen meselesi, Şam meselesi, Arnavutluk meselesi gibi birçok meseleler. Bunların hepsi düşman parmağıyla çıkarılmış meselelerdir. Onlar öyle olduğu gibi bugünkü Adapazarı, Düzce, Yozgat, Bozkır, Biga, Gönen, Konya isyanları da hep o melun düşmanların işidir. Artık kime hizmet ettiğimizi, kimin hesabına birbirimizin gırtlağına sarıldığımızı anlamak zamanı gelmiştir. Allah rızası için aklımızı başımıza toplayalım. beke dönemi şartlarında bir lahza yaratarak Abdülak Hamid ve Ziya Gökalp'le beraber bestekar Sadi Işılay'ın evinde olmak büyük mutluluk. Sadi Işılay'dan bu musiki parçasını dinleyebilmek daha da büyük bir mutluluk. Bunun tesiri altındayız. Bizler de verdiğiniz vaazların tesiri altındayız Mehmet Akif Ersoy. Vaazlarınız sırasında halk sizi gözyaşları içinde dinliyor. Böyle coşkun bir duygu karşısında ben de kendimi ağlamaktan alıkoyamıyorum. Bu şartlar altında milletin vekili olarak seçilmeniz ziyadesiyle isabetlidir. Eşref Edip sizin bu denli heyecanlı bir zamanınızı çok görmediğini söylüyor. Mehmet Akif bizle bu sohbete katılmak konusunda da çok heyecanlı. Lakin yazma isteğine de mani olamıyor. Bu yazdığınız nedir Mehmet Akif? Eh, yaptığınız besteyi dinlerken bir anda sanki irticali bir surette ve sizi takdir saadetinde yazdığım bir dörtlük. Kim bilir ne güzel bir kıtadır. Ben okumak isterim. Ah elbette. Buyurunuz Ziya Gökalp. Bütün eşya hidayi zikreden bir sırrı hikmettir. Kemanın bir güman Allahu Ekber'den ibarettir. Hulusunla tesih edersem çok mudur? Sadi tecelli eyleyen kudret elinde başka halettir. Bir vatan şairi Mehmet Akif Ersoy adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, Hoşça kalın sevgili dinleyenler. Arkası yarın. Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy 6. Bölüm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 Rıza Nur Berk Avcı ikinci Adam Sefa Zengin Hamdullah Supi Murat Şenol İsmet Hanım Sema Kahraman, Hasan Basri Çantay Bora Sivri Konuşmacı Tarık Şerbetçioğlu Hamdin Namık Said Çataldar Yahya Galip Ali Ekber Diribar Suat Bey Tolga Yeter Gazeteci Çocuk Muhammed Emre Buruşuk Hasan Fatih Er Adile Hanım, Seda Can, Vakıf Başkanı, Turan Günay, İsmet İnönü, Ali Rıza Kubilay Mehmet Akif Ersoy oldukça başarılı bir öğrencidir. Rüştiyeden sonra mülkiye idadesine kaydolur. Burada eğitimine devam ederken babasını kaybeder.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 Baytar ve Ziraat Mektebi'nden mezun olan Mehmet Akif Ersoy, Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı'nda memur olarak göreve başlar. İlk şiiri Servet-i Fünun gazetesinde yayınlanır. Mehmet Akif, kendisi hakkında bir memurun sınavında iltimas yaptığına dair asılsız bir ihbar üzerine istifa etmeye karar verir. Hem mesleğinde hem de şairlikte, Belli bir yol ayrımına geldiğini hissetmektedir Mehmet Akif Baş müdürü Abdullah Bey'in itiraz ettiği bir husus nedeniyle Görevinden azledildiğini öğrenince Bu kez geri dönüşü olmayan bir istifa sürecine girer Kurumdan ayrılmasının ardından Darülfünun'da Edebiyat-ı Umumiye hocalığına başlar Bu dönemlerde ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir Mehmet Akif müdafaa-i milliye cemiyetine katılır. Bir yandan Sırat-ı Müstakim dergisine şiirler yazmaya devam eder. Milli mücadele özelinde yaptığı konuşmalar onu ülkenin ön plandaki kanaat önderlerinden biri haline getirir. Buyurun efendim, beni emretmişsiniz. Marif vekili Rıza Nur Bey geldiler mi? Evet efendim, buradalar. Dışarıda çağrılmayı beklerler. İçeri buyursunlar. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet'in önü sizi bekler. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Bey beni çağırtmışlar. Evet, geçip oturunuz. Sizinle bir hususu görüşmek icap eder... Bu hususun ivedilikle sonuca bağlanması da talebimizdir. Mustafa Kemal Paşa, milli heyecanı kuvvetlendirecek tarzda bir milli marş hazırlanmasını isterler. Bu isteğin yerine getirilmesi noktasında bu çabanın bir parçası olmaktan gurur duyacağım. O halde ne yapılmalıdır? Marif vekaletinin bu amaçla bir milli marş yarışması açması yerinde olur efendim. Yarışmayı kazanacak esere para ödülü de vaat edilmesi şevki arttırabilir. Uygundur. O halde ivedilikle milli marş için çalışmalara başlansın. Yüce İhtilal ve Savaş Günleri Böyle zamanlarda milletler en güzel milli marşlarını yaparlar. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi siz İsmet Bey'in emri alınmıştır. Milli maaşın güfte ve bestesini yapana 500 lira maddi mükafat verileceği konusundaki ilan gazetede yayınlandı mı? Takibini yapalım. Yarışma duyurusu 25 Ekim 1920 tarihi hakimiyeti Milliye gazetesinde ilan edilecek efendim. İlan metni hazırdır. İlan metnini yeniden okuyunuz. Herhangi bir yanlışlığa mahal vermeyelim. Şairlerimizin dikkatini... Milletimizin dahili ve harici istiklal uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir istiklal marşı. Umumu u marif vekili celilesince müsabakaya vaz edilmiştir. İş bu müsabaka 23 Aralık 1920 tarihine kadar olup bir heyeti edebiye tarafından gönderilen eserler arasından intihap edilecektir ve kabul edilen eserin güftesi için, 500 lira mükafat verilecektir. Ve yine lakal 500 lira tahsis edilecek olan beste için bilahare ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracatlar Ankara'da Büyük Millet Meclisi marif vekaletine yapılacaktır. Uygundur. Hemen ilana çıkılsın. Rıza Nur Bey Efendinin marif vekili olduğu dönem başlatılan milli marş yarışmasında ne durumdayız? Ben görevi yeni devraldığım için konuyla ilgili detaylı malumat rica ediyorum. Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920'den sonra güfteler tahsis edilen bir heyet tarafından incelendi. Ancak içlerinde istiklal marşı olabilecek bir eser bulunamadı. Mehmet Akif'in eseri de mi beğenilmedi? Mehmet Akif... Marşa ödül koyulması nedeniyle katılmadılar efendim. Ne diyorsunuz? O halde kendisini ikna etmek için özel bir mektup yazılması icap eder. Bununla da muvaffak olamazsak başka çıkar yollar bulmak lazımdır. Mektup yine kardeşin Hasan Efendi'den mi? Marif vekili Hamdullah Supi Bey göndermiş. Sizin için de uygunsa yüksek sesle okusanız, merakımı celbetti. Pek aziz ve muhterem efendim. İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadânelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehiç vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim, efendim. 5 Şubat 1921 Umumu Maarif Vekili Abdullah Suphi Milli Marş yarışmasına evveliyatla sizin katılmanız icap eder Mehmet Akif Büyük Millet Meclisi'nde Burdur milletvekilisiniz. İttihat ve Terakki Partisi'ne girdiniz. Memleketi dört bucak dolaştınız. Memlekete fedakarlığınız büyüktür. Çekinceniz neden'dir? <gülüyor> ''Diyelim ki katıldım ve kazandım. Milletin fedakarlıklarını anlattığım için bana para verilmesi. Bu bence doğru değildir İsmet Hanım. Tek çekincem budur.'' Hasan Basri Bey, yıllar sonra sizi böyle karşımda görmek ne diyeceğimi bilemediğim nadir zamanlardandır bu. <gülüyor> 1908'de Sırat-ı Müstakim dergisinin idarehanesinde tanıştıktan sonra uzun yıllar geçti görüşmeyeli. <gülüyor> Nereye giderseniz gidin, Hasan Basri Çantay illa ki sizi bulacaktır. Bak! Hacettin Tergah'ında bile buldum sizi. <gülüyor> ee, zaman zaman buraya çekilip çalışıyorum. Bu odada sessizce çalışmam için beni misafir ederler. Ankara'nın ulus semtinde bulunan tarihi bir yapı. Oda oldukça sade ve mütevazı bir şekilde döşenmiş. Oldukça sükut içinde. Belki de sen... Hasan Basri çantay gelip bu sükuneti bozdu diyorsunuz içinden. <gülüyor> Olur mu hiç öyle şey? Çok memnun oldum sizi yıllar sonra görmekten. Memleketi dolaşmaktan biraz bitap düşmüş gördüm sizi. Zayıflamışsınız lakin zihnin hala pırıl pırıl parlıyor. Milli şiir yarışmasına katılmayacağını söylerler. <gülüyor> Şiiri siz yazmazsanız ben yazacağım. Lakin benim şiirimle milleti böyle bir felakete mecbur bırakmayacağınızı ümit ediyorum. <gülüyor> Niyetiniz yazmaksa size yardım edebilirim. Beraber yazacaksak da olur. Olur da benim içinde olduğum bu işten nasıl bir sonuç tecelli eder orası bir muamma. Bunu sizin bizzat yazmanız lazımdır. Para ödülünü kabul etmem mümkün değildir. Yeter ki siz bu yarışmaya katılın. Yarışma koşullarınızı sizin istediğiniz biçimde düzenleyeceklerine ihtimal veriyorum. Zira siz yazarsınız ve yazdığınız şiir kabul görürse ikramiyeyi bir hayır kurumuna vermelerini söylersiniz. Böylelikle hem millet sizin yazacağınız milli marştan mahrum kalmaz hem de bir hayra vesile olmuş olursunuz. İhtiyacı olanlar bundan faydalanmış olur. Belki bu şartlarda milli marşı yazmaya talip olabilirim. İşte şöyle, içim şimdi rahatladı. Bunca yıl sonra sizi görmenin yanında böyle bir işe vesile olmak da büyük mutluluk. <gülüyor> sizi yıllar sonra Mehmet Akif'i görmeye değil, onu ikna etmeye gelmişsiniz gibi hissediyorum. Öyledir tabii. Siz hep memleket her şeyden mühimdir demez misiniz? <gülüyor> Tamamdır. Bu tam da aradığım cevaptır. Siz ki yurdumuzun İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ve diğer düşman devletleri tarafından işgal edildiği yıllarda Anadolu'ya geçip çok zor ve tehlikeli şartlarda Konya, Bolu, Kastamonu gibi yerleri dolaşarak gönüllerdeki din, vatan, millet ve hürriyet ateşini tutuşturmaya çalıştınız. Bazılarınız yazılarınız ve şiirlerinizle Türk milleti ve ordusunun zaferi mutlaka kazanacağına olan inancını tekrar tekrar haykırarak cephede Mehmetçi'ye, camide Türk milletine sürekli cesaret, ümit ve moral motivasyon desteği verdiniz. Ben Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşayacağı, ...büyük heyecan ve coşkuyu... ...şimdiden hissedebiliyorum. İnşallah... ...inşallah... ...ben de hissettiğiniz gibi bir heyecan ve coşkuyu... ...yurttaşlarıma da yaşatacak... ...bir marş yazmaya muktedir olabilirim. Meclisin 26 Şubat 1921 tarihli 157. oturumunu Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya saygılarımı sunarak açıyorum. İstiklal Marşı hakkında Marif vekaletinden Mevrut Tezkere görüşülmüştür. Meclis reisi tarafından Tezkere'nin Marif encümenine gönderilmesi teklif edilmektedir. Marş yazarları arasında Marif encümeninden Mehmet Akif de bulunuyor. Bu nedenle ayrı bir encümen seçimini teklif ediyorum. Mehmet Akif o zilleti irtikap etmez. Katiyen ona etmez. Milli marş hakkında Marif vekaletine gönderilen şiirlerin basılması ve meybuslara dağıtılması önerisini oya sunalım. Ne kadar evvel bir karara varılırsa o kadar fazla fayda sağlanacaktır. O halde... İvedilikle onayınıza sunuyorum. Onay veren vekiller ellerini kaldırsın. Milli Marş hakkında marif vekaletinden gönderilen parçaların basılması ve mebuslara dağıtılması önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet beyler, bugün 12 Mart 1921. Mehmet Akif'i milli marş yarışmasına dahil etmek konusunda muvaffak oldu. <gülüyor> Mehmet Akif'in yazmaktan çekinmesinin sebebi, bazılarının hatırına para gelmesinden korkmasındandır. Herkesin sabırsızlıkla beklediği şiir, 10 gün içerisinde tamamlandı ve 17 Şubat 1921 tarihinde Sebil-i Reşat dergisinin ilk sayfasında Kahraman Ordumuza ithafıyla yayımlandı. Çok beğenilen bu şiir seçilen 6 şiire ilave olarak yarışmaya katılmıştır. Kahraman Ordumuza ithaf ettiği şiirde şair Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, hakka, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirmiştir. Benim oyum Mehmet Akif içindir. Şimdi size Mehmet Akif'in yazdığı Milli Marşı okumak istiyorum. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Sessizlik lütfen! Marş ile ilgili görüşmeler mecliste devam ediyor. Sessizlik lütfen! Yazılan marşlarının içindeki en güzel marş, Mehmet Akif'in yazmış olduğudur. Mecliste büyük bir vecd uyandırmıştır. Bu nedenle ben de bu marşın tasvip edilmesini teklif ediyorum. Marif vekaletinin İstiklal Marşı hakkındaki tezkeresinin görüşüldüğü, meclisin... 12 Mart 1921 tarihli 6. oturumunda Mehmet Akif tarafından yazılan İstiklal Marşı Milli Marş olarak kabul edilmiştir. Takif'in yazdığı Milli Marş'ın kabul olduğunu yazıyor. Yazıyor. Ah, Hasan Efendi. Yine hasta halinle ayaktasın. Dinlenmen lazım. Bak Adil Hanım. Açık Söz gazetesi de Mehmet Akif'in yazdığı marşı süslü bir çerçeve içinde birinci sayfaya koymuş. Dur, ben de bakayım. Bak ne yazıyor. Her Mısra'da Türk ve İslam ruhunun ulvi mübarek hisleri titreyen bu abide sanatı, kemali hürmet ve övünçle derc ediyoruz. Kahraman ordumuza ithaf ettiği şiirde şair, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, hakka, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirmiştir. Önelemeyi geçen 7 şiir, 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis oturumunda tartışmaya açılmış, Hamdullah Supi Bey tarafından okunan şiir karşısında, Milletvekilleri büyük bir heyecana kapıldığından diğer şiirlerin okunmasına gerek görülmemiş. Mehmet Akif'in şiiri coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Benim kardeşim Mehmet Akif işte böyle biridir Adile. Ne o Adile? Sen de mi duygulandın? Demek sen de benim gibi ağlıyorsun. Oh, nasıl ağlamam Hasan Efendi? Böyle bir coşkuya insan nasıl kayıtsız kalabilir? <gülüyor> Mehmet Akif'in de dediği gibi, hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal. Bugün burada, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un vakfımıza yaptığı bağış için toplanmış bulunuyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın umumi istekleri üzerine hazırlanan İstiklal Marşı sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık mücadelesinin de sembolüdür. İstiklal Marşı, İngilizce, Almanca, Fransızca, Macarca ve Farsça çevrilerek yurt içinde ve yurt dışında dağıtılmıştır. Mitinglerde ve törenlerde halkın manevi ve milli duygularını güçlendirmek amacıyla okunmaya başlanmıştır. İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif, ödül olarak verilen 500 lirayı, yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan Darül Mesai Vakfı'na bağışlamıştır. Kendisine müteşekkiriz. Şimdi sizleri ayağa kalkarak İstiklal Marşımızın şiirini hep birlikte okumaya davet ediyorum. Korkma! Sönmez bu yüzen al sancak! Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak, Çatma, kurban olayım çevreni ey nazlı hülal, kahramanı hırma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hak yürür, hak ataman, milletimin istiklal. Bir Vatan Şairi, Mehmet Akif Ersoy adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sevgildin Arkası Yarın Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy 7. Bölüm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 Ali Rıza Kubilay Abbas Halim Paşa Aziz Güngör İsmet Hanım Sema Kahriman Şekerci Halil Faruk Akgören Cemile Hanım Artemis Karaman Birinci Adam Ali Ekber Diribar Profesör Doktor Burhanettin Tuyan Sefa Zengin Asistan Demet Akat Feridun Kandemir Sayın Çataldar Eşref Kuşçubaşı Kerem Atabeyoğlu Hasan Basri Çantay, Bora Sivri, Hemşire Sezin Zor, Konuşmacı Turan Günay Mehmet Akif Ersoy oldukça başarılı bir öğrencidir. Rüşdiye'den sonra mülkiye idadesine kaydolur.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 Ve bu amaçla bir yarışma açılır. Mehmet Akif'in şiiri Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı olarak kabul edilir. Değerli dostum Asım Şakir, 1923'ten beri neredeyse iki yıldır kışları Mısır'da, baharları da İstanbul'da yaşıyorum. Burada Abbas Halim Paşa bize büyük ihtimam gösteriyor. Kahire'ye uzak, Hilvan'da adeta bir inziva hayatındayım. Camiatül Mısriye Darül Fünun'unda, Türk dili ve edebiyatı derslerini vermek üzere haftada iki gün Kahire'ye gidiyorum. Kahire'ye ders dışında bir camide Kur'an okuyan Şeyh Rıfat'ı dinlemek için de gidiyorum. Zira benim Kahire'de arayacağım şey Rıfat'tan ibarettir. Hilvan'daki evimden ders dışında ya bir misafiri gezdirmek ya da bir davete katılmak için çıkıyorum. Evden ha çıkmışım, ha çıkmamışım. Ne fark eder? Evin içinde de, dışında da benim için bir vatan yoktur. Ne güzel bir bahçe. Mehmet Akif'e de bu villada kalması konusunda ısrarcı olduk. Lakin kabul etmiyor. Hilvan'da daha mütevazı bir evde yaşamayı tercih ediyor. Siz Abbas Halim Paşa olarak Mehmet Akif'e büyük bir değer veriyorsunuz. Onun burada Mısır'da himayenizde olması ziyadesiyle kıymetli. Mehmet Akif de çok kıymetlidir. Burada Mısır'da yaşamayı tercih etmesi de kıymetlidir. Mısır'da insanların Mehmet Akif'e her gün artan hürmetlerini görmenizi isterim Fuat Şemsi Bey. Sizin gibi bir paşanın Mehmet Akif'e bu denli hürmetleri de takdire şayandır Mehmet Akif her zaman bir Abbas Halim bulur Fakat ben bir Mehmet Akif bulamam O benim için büyük bir talihtir Lakin çok hastadır Biliyorum haberim vardır Onun iyileşmesi için elimizden geleni yapmak vazifemizdir Bir isteğiniz var mıdır Mehmet Akif Efendi? Sağ ol İsmet Hanım. Yatıp dinlenmek iyi geldi. Kalkmayın. Biraz daha dinlenin isterseniz. Yazmam lazımdır. İstanbul'daki kadar yazamıyorum artık. Gece, hicran, secde başlıklı üç şiiriniz Sebilür Reşat'ta yayınlandı. Hüsam Efendi Hoca adlı manzum hikayenizi yazdınız. Hicran şiiriniz ne güzeldir. İlahi sinemin çınlar durur yadınla ebadı. Ne yapsın abidin sensiz bu viran vahşedabadı? Nedir manası mabud olmadıktan sonra? Mihrabın, rükûn, haşyetin, vecdin, bütün bir biçare esbabın. Ezberlemişsiniz. Bunlar kıymetlidir. Bundan sonra yazacaklarınızı da merakla beklemekteyim. Yazmadan evvel biraz dolaşayım isterim İsmet Hanım. Kendinizi yormayın. Abbas Halim Paşa'nın kızı Prenses Emine sizi İstanbul'a gönderip en iyi hastanelerde bakılmanızı sağlamak istiyor. Haber göndermiş bugün. Mehmet Akif için babam Abbas Halim Paşa her şeyi yapmaya hazırdır diyor. Eksik olmasınlar. Ben yatın diyorum ama siz kalkıyorsunuz. Biraz dolaşacağım. Bir miktarda Şekerci Halil'in dükkanına uğrayacağım. Ne konuşuyorsunuz bu kadar uzun uzun Mehmet Akif Efendi? Kimi zaman konuşuyor, kimi zaman uzun uzun susuyoruz. Dışarıda çok kalmayınız. Çıkarken bastonunuzu almayı unutmayın. Kahve güzelmiş. Kahveler İstanbul'dan, o yüzden beğendiniz. İstanbul mu? Sizi biraz zayıflamış gördüm Mehmet Akif. Kendinize dikkat etmelisiniz. Tedavinin ilk şartı istirahattir. Hastalığım vatanımdan uzaklığımdandır. Ne aldığım ne yazdığım mektuplar İstanbul'da olma hayalini bana veriyor. Kahire sokaklarında vatanımı arıyorum. Lakin bu dükkana girdiğimde bu şeker kutuları, bu güzel Türkçe, bu dükkan bana vatan oluyor. Eskiden seyahatlerinizle Anadolu'da siz millete koşardınız. Şimdi de bu dükkana geldiğinizi haber alan Türkler dükkanı dolduruyor. Anadolu'yu karış karış gezerken pek toy ve pek gençtim. Ama bu seyahatlerde köylüyü tanıdım. Bu seyahatler beni oturduğu yerden çabuk bıkan bir adam yapmıştır. <gülüyor> Mithat Cemal bana bu gidişle seyyah Reşit İbrahim'e döneceksin derdi. <gülüyor> daha sık gelmelisiniz. Ama siz daha çok yalnızlığı tercih eder gibisiniz. En yakın dostum Kur'an-ı Kerim. Küçük yaşınızda hafız olduğunuzu bilirim. Burada Mısır'da oğlumla kıldığım hatimli teravihler ve Kur'an meali çalışmalarıyla zannımca demir hafız olmuşumdur. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tebessüm ederken görmek beni mutlu etti. Vatandan ayrı mutlu olmayı ihanet sayıyorsunuz gibi hissediyorum. Lakin Mısır yaşamak için fena bir yer değildir. Benim tek amacım yaşamak değildir ki... ...beni üzen vatanımdan uzakta yaşamaktır. Cemile Hanım... Mektup sizedir. Babanız Mehmet Akif'ten. Uzun vakittir mektup yazmıyordu. Merak içindeydim. Lakin mektup yok. Sadece bir fotoğrafını göndermiş babam. Ne kadar da zayıflamış. Fotoğrafın arkasında bir şey yazıyor. Bir şiir bu. Altında da imzası var. Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim. Ne saadet. Hani ondan bile mahrumum ben. Daha yıllarca eminim ki hayatın yükünü dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını. Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını. Canım babacığım. Ne hale gelmişsin. Babam harab olmuş, bitmiş. Balkan ve cihan harplerinin ızrap ve felaketlerinin İşgal yıllarında Kurtuluş Savaşı'nda Türk'ün istiklaline kavuşacağına olan imanıyla verdiği mücadelenin yıpratamadığı bu bünyeyi, on yıl süren Mısır ikameti, çektiği vatan hasreti eritmiş, bitirmiş. Babam çökmüş ve belli ki çok hasta. İstanbul'a dönmesi için bir mektup yazacağım. Ah, eşiniz olarak babanızın durumuna bu kadar üzülmenize içim el vermez. Gerekirse ben gidip alıp geleceğim babanızı. Nasıl güzel olur. İstanbul babama ilaç olacaktır. Günaydın Mehmet Akif Efendi. Teşvikiye sağlık evindeki tedaviden memnun olduğunuzu ümit ediyorum. Siz Prof. doktor Burhanettin Tuya'nın gözetiminde olmaktan hiçbir şikayetim yoktur. Bir aydır benimle yakınen ilgileniyorsunuz. Lakin karnımdan su alınması esnasında canım ziyadesiyle yanıyor. Biraz sabırlı olmak şarttır. Sizi seven ve bir an evvel iyileşmenizi dört gözle bekleyenler var. Hı, Mısır'da bulunduğum on bir yılda İstanbul'dan uzakta olduğum için unutulduğumu düşünüyordum. Beni burada İstanbul'da hastane odasında ziyaret edenlerin çok sayıda olmasından memnunum. Sevdikleriniz ve ailenizin yanı sıra, Abbas Halim Paşa da durumunuzla bizzat yakından ilgileniyor. Siz beni taburcu ederseniz davetleri üzerine Abbas Halim Paşa'nın Alem Dağı'ndaki baltacı çiftliğine gideceğim. Yeşillikler içindeki bu yerin bana iyi geleceğini ümit ediyorum. <gülüyor> Beni bir an evvel bu hastane odasından gönderin der gibi bir haliniz var. <gülüyor> Takdir sizindir doktor bey. Bir müddet daha misafirimizsiniz. Lütfen siz istirahat ediniz. Efendim Mehmet Akif hastaneden çıkmak konusunda ısrar ederler. İyileşme ümidi bir hayla azdır. Yine de Allah'tan ümit kesilmez. O halde çıkma isteğini yerine getirelim mi? Belki birkaç gün sonra Mehmet Akif için en doğru kararı verebilirim. İstanbul size ziyadesiyle iyi gelmiş gibi görünüyor. <Gülüyor> Mısır'dan İstanbul'a dönerken vapur yolculuğu beni haliyle yormuştu. Teşvikiyedeki bu hastanedeki iyi bir bakımla kendimi daha iyi hissediyorum. <gülüyor> Röportaj teklifimi kabul etmeniz de büyük bir nezaket. Feridun Kandemir, siz gazeteci olabilirsiniz. Ancak biz aynı zamanda eski dostuz. <gülüyor> Birinci Dünya Savaşı'nda Medine müdafası kahramanı Fahrettin Paşa'nın birliklerinde görev yaparken tanıştık. Hicaz'da, aynı zamanda milli mücadele yılları boyunca Ankara'da birlikte vazife gördük. Özlediniz mi bizi Üstad? Özlemek? <gülüyor> Mısır'dan vapurla üç günde geldim. Bu üç gece otuz asır kadar uzun sürdü. Orada on bir yıl kaldım. Fakat bir an oldu ki on bir gün daha kalsam herhalde çıldırırdım. Ah, hasret çok acı. Ya kavuşmanın sevinci? Vapurdan çıkar çıkmaz yatağa düştüğüm için hiçbir şeyi göremedim. Evlatlarımı özledim. Sekizi de benim için çok kıymetlidir. Beş evladınız var diye biliyordum. Sekiz evladım vardır. İstanbul'da olduğunuz için mutlu musunuz? Cennet gibi yurdumda olduğum için şükrediyorum. Kara ciğerim ve dalağım şişmiş. <gülüyor> Geldik yattık buraya. Bakalım ne olacak? Kusura bakmayın böldüm. Yemek vakti. Yemeyeceğim hemşire hanım. Birazcık sütler. Mümkün değil. Rica ederim ısrar etmeyin. Eskiden beri yemekle başım hoş değildir. Sigara da içmem. Şimdi doktorlar zorla zorla yediyip duruyorlar. Çorbanızı bırakıyorum o halde. Hiç olmazsa çorbanızı içiniz. Evet... Ferud'un kandemir. Röportaja devam edebiliriz. Buyurun, yemeğinizi yeseydiniz. <gülüyor> Kafidir. Neler yazacaksınız bundan sonra? Biraz kendime gelirsem yazacak şeylerim hazır. Var kafamda hazırlanmış mevzularım. İstiklal Marşı'nı nasıl yazmıştınız? Biraz ondan bahsetseniz. Doğacaktır. Sana vaad ettiği günler hakkın. Bu, ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün. İmanım olmasaydı yazabilir miydim? O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar içinde halas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan var O günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. Allah bir daha bu millete bir istiklal marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Efendi, artık biraz dinlenseniz. Yoruldunuz. Daha sonra röportaja devam ederiz. Siz dinleniniz. Olur. Sonra devam ederiz. Kendinize iyi bakınız. Bakın hemen uykuya daldı. İstiklal Savaşı günlerini her hatırladığında böyle duygulanıyor. mecalide de yok zaten. Buna rağmen sizi görünce keyfi yerine geldi. Size bir şey sormak isterim. Mehmet Akif'in beş evladı var diye biliyordum. Lakin kendisi ısrarla sekiz çocuğu olduğundan bahsetti. Evet. Mehmet Akif Ersoy'un Baytar Mektebi'nden bir arkadaşı vardı. Hasan. Birbirlerine söz vermişler. İleride çoluk çocuk sahibi olursak ve içimizden biri ölürse ölenin çocuklarına kalan bakacak diye. Hasan vefat edince Hasan'ın çocuklarını yanımıza aldık. Mehmet Akif Milletvekili olunca arkadaşı Hasan'ın kızı Süheyla'yı iki diploma sahibi yaptı. Bu arkadaşına olan sorumluluğuydu. Bu nasıl bir vefadır? Mehmet Akif'e karşı duyduğum bunca sevgi ve saygının sebebi hiç de boşuna değilmiş. Gördüğünüz gibi bugün burada Mehmet Akif Ersoy'u anma toplantısında onunla ilgili konuşmak isteyen çok fazla dostu var. Şimdi de sözü Eşref Kuşçubaşı ve ardından da Hasan Basri çantaya bırakıyorum. İngiliz ve Fransızların sömürgelerinden topladıkları Müslüman askerlerine yaptıkları propagandaya karşı propaganda yapmak üzere 1914'te Berlin'e gönderilen Mehmet Akif'in gayesi farkında olmadan Osmanlı ile savaşan bu Müslüman askerleri aydınlatmaktı. Akif aynı hedeflerle Arabistan'a gitmek üzere 1915'in Mayıs ayında yola çıktıktan sonra Çanakkale zaferinin haberini aldı. Bu zafer haberini yeni nesillere aktarmadan canını almaması için Allah'a yalvaran Mehmet Akif'in duası hıçkırıklarla kesiliyordu. Onu teskin etmek mümkün değildi. Zaten müdahale etmek de istemiyorduk. Bu bir ilham manzarasıydı ve ben Eşref Kuşçubaşı, Mehmet Akif Ersoy'un bu halini görebilmiş mutlu bir faniydim. Ben Hasan Basri Çantay. Şunu açıkça söyleyebilirim ki, Mehmet Akif tam bir İslam şairiydi. Kuvvetli, imanlı, ateşli bir İslam şairi. Fakat, Türk daima başta olmak şartıyla. Akif'in bir vakasını hatırlarım. İlk milli kaynaşma ve savaşlarda Üstad Balıkesir'e gelmişti. Onun samimi arkadaşlarından biri, Gönen'e teşkilat kurmaya gitmişti. O arkadaş dedi ki, Türklere cefa ediyorlar. Milli teşkilatı boğmaya çalışıyorlar. Akif'in o zaman hiç düşünmeden, kükreyerek verdiği o cevabı unutamam. Orada bir Türk ocağı açınız ve mücadele ediniz. Dört lisanı edebiyatıyla bilen Mehmet Akif Ersoy, Türk olarak yazdı, Türk olarak düşündü, Türk olarak yaşadı ve nihayet Türk olarak öldü. Allah gani gani rahmet eylesin. Türk milleti kendisine minnettardır. vatan şairi Mehmet Akif Ersoy adlı oyunumuzun 7. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda yeniden buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyenler.